Psikosever'e hoş geldiniz. Sevgili e, psikolojiyi tercih etmeyi düşünen lise öğrencileri diyelim. Aslında hedef sizsiniz ama yine merak eden herkes diyelim. E, bugün yalnız değilim. Hangouts üzerinden bu canlı yayını yapıyoruz. Umarız bir sıkıntı olmadan devam ediyordur. Sorularınızı e, bize aşağıdaki açıklama kısmındaki soru sormak için diye denen linke tıklayarak yollayabilirsiniz. Buradan beni önüme düşecek ve seçtiklerimizi, uygun olanları buradan yayınlayıp cevaplayacağız. Hemen arkadaşlarımı tanıtayım. Soldan başlıyorum. Bahar Gaser var. Var kendini biraz tanıt istersen bize. Merhaba arkadaşlar. Ben de Cevdet bir ODTÜ Psikoloji mezunuyum. Henüz bu sene mezun oldum. Yüksek lisans başvuru aşamasındayım. Kısaca bu şekilde. Evet, devam edelim İmge ile. Herkese merhaba. Benim Geterzi Başkent Üniversitesi'nde bu sene dördüncü sınıftayım. Aynı zamanda e, Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu'nda Dışişlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığını yapıyorum bu sene. Bu kadar. Evet. Gelelim Mehmet'e. Selam herkese. Ben Mehmet Ulaş. Ee, pek bir söyleyeceğimiz şey olmamasına rağmen ben üniversiteye daha yeni geçtim. Ve sizlere daha yakınım. Daha çok izleyenlere. Ee, daha çok üniversitenin ilk yılları nasıl oluyor veya psikolojiye ilk giriş... PDR kıyaslaması, hukuk, hukuk kıyaslaması. Daha çok onlar hakkında konuşabilirim. Herkese başarılar. Herkes umarım, yayın başına söyledim istediği yere gidebilir. Aynen. En önemlisi o. Şu an 10 görüntülerimiz var. Hiç de az değil. İyi bir yerden başladık. Şimdi ben de tanıtayım. Ben de Cevdet soy. Psikoseyri takip edenler beni biliyor zaten az çok. Şu anda otü mezunuyum ben de Bahar gibi. Şu anda Leiden Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisans yapıyorum Hollanda'da. Hani yurt yurtdışı eğitim imkanlarını falan konuşmak gerekirse belki ya da psikolojinin Avrupa'da nasıl bakılıyor, Türkiye'de nasıl bakılıyor ona bakmak gerekirse de e, o konuda da ben de yardımcı olabilirim. Evet şimdi bir tane sorumuz gelmiş. E, biraz daha da biriksin bence sorularımız ama e, Atalay Aydemir'den soru gelmiş. Birazdan yayın alacağım ama ondan evvel... Biz bir genel olarak psikoloji bölümü de ne öğretilir, ne yapılır? Hani çok bu soru geliyor. Bahar sana sanırım böyle karışık sorular geldi. Onlar arasından istersen bir başla. Yani önce şunu konuşalım. Tercih etmemiz gereken şey meslek. Mesleği tanımazsak da tercih çok şey oluyor. Yani mesela diyor ki ben psikoloji seçeceğim diyor. PDR ile olur mu, hukukla olur mu diyor. Yani karşılaştırılan meslekler birbirleriyle çok alakalı değil. Evet, sendeyiz var Evet, en çok gelen sorulardan bir tanesi PDR mi seçeyim, psikolojimi seçeyim. Yani bunun cevabı sizin ne yapmak istediğinizle alakalı. PDR birçok okulda eğitim fakültesinde bulunan bir bölüm, psikoloji fenedibiyatta bulunan bir bölüm. Ee, siz ileride bir eğitimci olmak istiyorsanız, rehberlik danışmanlık yapmak istiyorsanız, öğrencilerle bir okul eğitim ortamında çalışmak size daha iyi geliyorsa, daha Hı. iyi bir fikir gibi geliyorsa... PDR seçmenin sizin daha çok hayrınız olacaktır mesleki anlamda. Psikoloji işin daha fazla araştırma alanında, daha fazla alt alandan ders alabiliyorsunuz. Eğitim fakültesinde olan dersler bizde yok, bizde olan dersler eğitim fakültesinde mevcut değil. Bitirdiğinizde siz bir eğitimci olmuyorsunuz. Bu şekilde ilgilendiğiniz alana göre yüksek lisansınıza devam edip bir uzmanlık kazanıyorsunuz. Nedir? Biz lisans sırasında... Bilişsel Psikoloji, Aile Danışma, Aile Psikolojisi, Klinik gibi birçok farklı alandan ders alıyoruz. Ama bunların hiçbirisi eğitimle alakalı değil. O yüzden bir PDR mezununun yaptığı işi ben yapamam. Benim yaptım işte bir PDR mezunu yapamaz. Önemli olan sizin alanda alandan sonra ne yapmak istediğiniz mesleki olarak bence bu şekilde. Hani ikisi çok ikisinin de içinde psikoloji de diye çok çok alakalı ve benzer yönlerde dilen bir bölümü sanılıyorlar. Ama en azından benim gördüğüm kadarıyla hiç o şekilde değiller. Şimdi ben şunu sorsam, e, yani ben girerken de çok araştırmıştım bunu. Psikologlar, e, formasyon olup PDR'nin yaptığı işi yapabiliyor mu? Yani psikoloji PDR'yi kapsıyor Hı. mu peki? Kapsamak demeyelim ama formasyon sonucunda eğitimci olarak çalışmak mümkün. Evet, Hı. bitirdikten sonra anlayabiliyor. Evet, yani biri dediği gibi eğitim, biri psikoloji. Şimdi psikoloji ne? E, birimiz bir tanımlarsak güzel olur, çok basitçe. Onu bir tanımlayalım. Bir de rehberlik ne? Yani ortak o overlap oldukları, birbirlerine çakıştıkları yerler var mı? Hangi babayıp cevaplayacak bunu? <gülüyor> İsterseniz ben yanıtlamaya başlayabilirim. Güzel, evet. Ee, <gülüyor> Öncelikle sanırım çakıştığı kısımdan başlayayım. Yani nerede benzer noktası var ki haliyle insanlardan biz bu soruyu çok fazla alıyoruz. Psikoloji biliminin içinde aynı zamanda klinik psikoloji ve danışmanlık gibi alt alanları da var. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü de aslında bu kısmıyla daha çok benzeşiyor. Ama bunun dışında psikolojinin genelini konuşacak olursak psikoloji bir bilim. Başlı başına hem hayvan psikolojisini hem insan psikolojisini inceleyen bir bilim ve birçok alt dalı var. Gün geçtikçe de artıyor aslında. Çünkü keşfedebileceğiniz, çalışabileceğiniz pek çok alan var psikolojinin içinde. Daha çok... Aslında gelen sorular hep klinik psikoloji üzerine oluyor bize. Çünkü tek çalışma alanı, daha doğrusu daha çok yansıtılan çalışma alanı klinik psikoloji sanırım o yüzden. Klinik psikologlar evet danışmanlık yapabiliyorlar pek çok alanda. İşte danışanlarıyla görüşebiliyorlar vesaire tamam ama bunun dışında psikolojinin birçok diğer alanında çalışan psikologlar var dünyada. Ve iş imkanlarını buradan sonrasında konuşabiliriz mesela onunla Aynen. Şimdi onun dışında yine bu farkı koyduktan sonra psikolojinin biraz alt alanlarından konuşalım. Yani PDR dediğimiz alan ne yapar? Bir konuda rehberlik konusunda. Özellikle de eğitim psikolojisi alanında eğitim konusunda rehberlikle ilgili çalışıyor Türkiye'de. Ama psikolojik danışmanlık ve rehberlik kendine has ayrı bir aslında bir açıdan alan. Peki psikologlar dediğiniz gibi klinik psikolojide Yine bu gözlem görüşme teknikleri, nasıl rehberlik yapılır, nasıl görüşülür bunu da alıyor. Ama eğitim bilimleriyle ilgili bu kadar yoğun eğitim almıyoruz. Peki onun dışında psikoloji sadece klinik psikoloji mi? Diğer bildiğimiz alanlardan biraz böyle birer cümleyle bahsedelim isterseniz. Hem e, seçmeyi düşünen arkadaşlar için iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani mesela klinik psikoloji bilinen e, hastalıkların tedavisinde, psikolojik hastalıkların tedavisinde, araştırılmasında, önlenmesinde kullanılan... Onu yapan alan. Peki, sağlık psikolojisi var mesela diye bir alan var. Yine yakın ama farklı. Oradan bahsedelim biraz. Kim bahsedecek? Sağlık psikolojisiyle <gülüyor> ilgili ben mesela bir şeyler söyleyebilirim. Çünkü benim çok ilgilenen bir alan, ileride yüksek lisans için de düşündüğüm bir alan mesela. Ee, şu an aktif olarak benim kendi üniversitemde örneğin e, sağlık psikolojisi laboratuvarı var ve oradaki e, çalışma konularından biri stres. Stres ve insan sağlığının ilişkisi, e, hastalıkların ilişkisi üzerine çalışılıyor. Ve e, çok yeni ve çok e, daha araştırılma yapılacak bir alan mesela. Hani e, burada daha çok sanırım ayrımı biraz şöyle yapabiliriz. Bir e, psikopatoloji üzerine odaklanmaktansa hayatımızın içindeki işte... Örneğin stres gibi bir faktörün bizim sağlık durumunu nasıl etkilediğini ya evet. da e, sağlık durumumuzun bozulmasıyla ilgili yani biraz fizyolojik şeylerle de olan ilişkisini inceliyoruz. E, mesela bu oldukça benim ilgimi çeken bir alan e, ve çok da gelişmeye evet. açık. Aynen. Çok güzel. Kısa kısa böyle bahsedelim. Mesela yani sağlık davranışlarıyla ilgili e, psikolojinin ilgilenen alanı. Klinikten bahsettik. Mesela trafik psikolojisi var Bahar Bey ki bahsedebilirsin biraz. Evet, trafik psikolojisi yüksek lisansı şu an ODTÜ'de mevcut. Bu da trafikteki insan davranışlarını inceleyen bir alt dal. Ben örneğin şu anda dediğim gibi yüksek lisans başvuru aşamasındayım. Ben çok ayrı görünse de endüstriyel, örgütsel e, psikoloji ve bilişsel psikoloji yüksek lisanslarına başvuruyorum. Uh -huh. Benim çalışmak istediğim alan kişilik ve karar verme me mekanizmaları. Bir alanda çalışırsam bunun örgütsel alandaki etkisi nedir? Örneğin liderler neye göre karar verir, nasıl karar verir ve kişiliklerinin bunun üzerindeki etkisi nedir diye çalışmayı istiyorum. Bir alanda da bilinçselde çalışırsam bunun bizim e, daha bilişsel background'ın ilgisi nedir? Nöronların evet, kendi arasında... falan diyoruz şimdi şey yapacak, şimdi biz hepimiz alandığınız üç aşağı beş yukarı ama mesela belki Mehmet de hak verecektir. Hı -hı. İlk defa Hı -hı. liseden dinleyenler için şimdi psikopatoloji dedik, bilişsel dedik falan filan. Bunlardan Hı -hı. ziyade yani şunu diyelim. Şimdi bilim alanı ne yapar? Bilim dediğimiz alan araştırır ve farklı alanlarını bulmaya çalışır. Psikolojinin alanı aslında çok geniş. Çünkü insan ve hayvan da giriyor bazen işin içine davranışları ve kişiliği ve karakteri yani Hı -hı. bütün o kişiliktir, davranıştır, düşüncedir zihinsel her şey giriyor içine bilişselde Hı -hı. de beyin nasıl çalışır mesela yani aslında Edirsel, e, bu düşünce bunun, mekanizmaları, ah, mekanizmaları, edir, mekanizmaları karar verme nöro Yor, psikoloji mesela dediğin gibi nörolojik tarafına biyolojinin Hı -hı. o zaman orada ne etkiler? trafikte insanlar nasıl davranır dedik Hı -hı. Hı -hı. hayatında nasıl davranır Hı -hı. E, sen Hı -hı. Sen Hı -hı. Evet, endüstriyel örgüt psikolojisi. Aklıma Hı -hı. gelen sosyal psikoloji var. İnsan grupları, birbirlerine Hı -hı. nasıl davranır? En çok zaten günlük hayatta gördüğümüz etkiler burada. Mesela yani e, lisede veya seçme... Evet, lisede veya seçmeyi düşünenler için yani e, bir kere ne iş yapacağım, işsiz kalır mıyımın ötesinde bir yapacağınız mesleği sevecek misiniz? Meslek size uygun mu için tanımak lazım? Hı -hı. Biz şöyle birer cümleyle geçtik ama Psikoseyr'in kanalında Alt alanlar diye bir liste var. Oynatma listesi. Onun içerisinde bu bahsettiklerimize hemen hemen tamamına yakını, yani en çok bilinen alanların tamamına yakını, spor psikolojisi, klinik psikoloji, nöropsikoloji, hepsi var. Oradan o kısa kısa videolarla izleyebilir arkadaşlar buradan sonra. Bir oraya yollayalım onları. Ee, psikoloji ve psikiyatri arasındaki fark da önemli. Şimdi biraz biraz sorulara geçmek istiyorum. Çünkü sorular birikti. Ne dersiniz? Bakalım. Evet, şimdi... Sorulara geçelim. Arda'yı bir ilk önce isterseniz onu cevap Heh, Evet. Ee, hangisi? Bir dakika. Yayınlayalım hemen. Arda görmezin sorusunu mu diyorsun? Arda. Tamam Hı -hı. onu bir yayınlayalım. Şimdi LSE'den geldi. Beklediği puan gelmemiş. 175 özel üniversite tutuyormuş. Şimdi bu üniversitenin hangisi olduğuna bağlı tabii ki. Ayrıca şimdi şöyle bir durum var. Bunu da söylemek istiyorum. Benim, kısaca kısaca kısaca diyeceğim. 4 sene boyunca Ege Üniversitesi psikoloji istedim ve e, Ege Üniversitesi 3 sene boyunca 14.000 gibi bir sıralamayla aldı. E, ben mezunla kaldım. Umarım sessize geliyorum, rahatsız olmuyorsunuz umarım. Yok. Evet, tamam. E, son senemde işte 14.000 oldum, Ege'ye ne güzel gideceğim falan filan dedim. E, sonra işte YGS ve Dükkana puanı gelince 19.000'e bir geriledim. E, o senede şansıma son 3-4 seneden sonra Ege Üniversitesi 17.000'ini aldı. 9 Eylül'de biraz daha geriledi. Yani bu işlerin biraz da aslında şanslar kaldığını söylemekte bence yarar var. Hani beklediğim puan gelmemiş demiş ya. Evet. Ee, arada çok fazla puan farkı yoksa kesinlikle zaten e, ilk beklediği yeri, istediği yeri yazmalı. Ee, onun haricinde e, tabii sizler daha biliyorsunuz da e, ilk hedefimiz İngilizce mi yoksa Türkçe bölüm mü olmalı? Hı, çok güzel. İngilizce devlette de o ...Ottu'da ve için olduğunu biliyoruz. Ee, onun haricindekiler daha çok... ...bence araştırmalı ve vakıf üniversitesi olarak... ...geçmemeli. Ee, hangi alanlara da... ...kayabileceğini öngörürse... ...o üniversiteyi tercih etmeliydi düşünüyorum. Şimdi bu sorusun yani. dışında çok güzel. Birkaç tane soru gizli aslında. Bir tane şunu söyleyelim. Yani hep gelecek, gele, gelebilecek sorulardan biri... ...devlet ve vakıf üniversitesi. Özel üniversite ve devlet üniversitesi karşılaştırması. Bu önemli. Şimdi... Ee... Biz devletten mezunuz, sen başlayacaksın. Ee, İmge'de bir vakıf üniversitesinde okuyor, son sınıfta bitirmek üzere. Hepimizin fikirleri var, İç, içerden de fikirlerimiz var, o güzel. Ama çok genel olarak şunu söyleyelim. Ee, aslında devlet üniversitelerinin herhangi bir bölümde, fark etmez, biraz daha devletin bürokratik yapısı içerisinde hocaların oraya geldiğini görüyoruz. Ee, hocaların kadrosu tabii bu iyi de bir şey, kötü de bir şey yerine göre. Eski olmaları köklü olmaları bazen bir kültürün oluşmasına daha birçok şeyin daha önceden başlanıp erken başlanıp çözüldüğü için o oturmuşluk tanınmışlık hissinin oluşmasına ve bazı hocaların da eskiden beri oradan geldiği için o kültürden iyi olmasına sebep oluyor. Ama yine dediğimiz gibi bürokratik süreçten belki çok iyi hocalar oraya gelecekken gelemeye biliyor durumuna göre ve eğitim kalitesi dolayısıyla hani bu yavaş işleyişte dünyanın her yerinde bu Türkiye'de böyle değil, devlet sistemlerinde böyle oluyor. Özel üniversitede geçtiğimiz avantaj, dezavantaj. Ee, yine avantaj olarak şu, iyi bir hoca varsa eğer akademide ya da akademik anlamda dediğimiz bir laboratuvar gerekiyorsa, bir araştırma yapılması gerekiyorsa e, vakıf üniversitesi bu kodu biraz da esnek olabiliyor. Daha çabuk tepki verebiliyor. Bir ihtiyacı daha çabuk belki cevap verebiliyor. Bu var avantaj olarak benim gördüğüm. Dezavantaj olarak ise yine oraya hocaların gelmesindeki seçim devlette olduğundan biraz daha tabii, e, kurumlara bağlı olduğu için kimlerin eğitim verdiğini ya da eğitim sisteminin nasıl olacağıyla ilgili de o serbestlik aynı zamanda biraz denetimsizlik de getiriyor olabilir. Ben bu kadarını söyleyeceğim. Şimdi size bırakıyorum sizin fikirlerinizi. Ben duyalım. çok kısa bir şey diyeyim. Evet. Biraz da gerçekçi olmak lazım. Yani e, çoğumuz ders bırakmadan geçemiyoruz ve e, özellerde de e, ders başına bir ücret alınıyor. Hani burslu e, olmasına rağmen. Ki hani bu e, eğer bir olası sınıf tekrarlarında bursu kesebiliyorlar. Bunların iyice araştırılması lazım. Ki bu psikolojiyle alakalı bir şeydi. Bu e, her bölümle ve okulla alakalı. E, yani bu daha çok psikolojiden biraz daha kayıyor. Özel mi yoksa e, devlete mi gitmediğime biraz daha giriyor bence. Benim kanımca bu. Evet. Şimdi bir şey söyleyecek misin? Ha, Bahar Tamam. Ben de şuna katılıyorum, hani özel var, özel var, devlet var, devlet var. hani Ben devlet üniversitesi mezunu olarak özel üniversiteler hakkında çok fazla fikir sahibi değildim. Daha sonra geçtiğimiz Aralık ayında Çağ Üniversitesi'ne gittim ben Mersin'de. Bir haftalık bir değişim programı dahilinde. Ve hocaların öğrencilerle ne kadar iyi bir iletişim içinde olduklarını gördüm. Derslerinin işlenişinin tamamen bizimkine çok paralel olduğunu gördüm ve birçok farklı... Iı, Eğitim için, örneğin travma eğitimleri veriyorlar şu anda kendi bölgelerinde. Çok fazla ödenek alabiliyorlar, iletişimleri çok iyi, birçok farklı okuldan da zaten hoca tanıyorlar. Hani ufak bir yerleşim birbirinin bir vakıf üniversitesinde çok aktif çalışmak da mümkün örneğin. Hani gideceksiniz okula, sırf ismi için ya da hocalar söylemiş 100 tane hocası varmış, 50'si profesörmüş. Tabii bunlar önemli de şeyler ama. Öğrencinin aktif olarak ne yapma şansları var, nasıl eğitimler alabiliyorlar, ne eğitimleri verebiliyorlar, dört senenin sonunda nasıl beceriler kazanmışlar, bunlara da dikkat etmek lazım bence. ya yani ikisinde bir avantajı ve dezavantajı olabiliyor. Evet. Orada e, devlet vakıf ayırmadan birkaç tane madde var aklında. Bilmem siz ne dersiniz, ekleyebiliriz. Yani birlikte konuşalım. E, i̇yi üniversiteden kastımız ne? Şimdi iyi üniversitenin. Ee, reklamlarda bize gösterilen olmadığını da hem fikrimiz herhalde. Bir kere o lisedeki arkadaşlarımız ona karşı uyaralım. Hepimiz bir şekilde üniversitenin kapısının içeri girmiş insanlarız. İyi ee, iyi üniversitenin hani şöran işte Çimlerinin olması, işte müthiş kampüsünün olması vesaire vesaire. Hani güler yüz falan reklam şeyine girersek çıkamayız ama e, önemli olan bir olaylardan bir tanesi bir şu. Vakıf olsun devlet olsun fark etmez. Eğer siz üniversite sizin kendinizi geliştireceğiniz ortam kardeşim. Bunu eğer üniversite size bu konuda destek oluyorsa iyidir. Bir örnek vereyim. Ee, şey için demiyorum. Bildiğim örnek olduğu için söyle. Moddu veya kötüdür anlamında demiyorum. Bir örnek. yapılmayan da var çünkü. Mesela bugün Türkiye'nin en büyük, en çok ihracat yapan firmalarından biri bir yazılım firması. Tailverse diye bir firma. Bakabilirler izleyenlerimiz ve oyun üretip, bilgisayar oyun üretip dünyaya satıyorsunuz bunu. Ve bu ihracat sırasında siz şey almıyorsunuz, ham maddeye gerek yok, bir şey yok. Tamamen bilgisayarda yapılan bir şey. Mesela OTTÜ'den bu mezun olanlar e, Teknokent'te destekleriyle oradaki bir belli bir süre kira alınmayıp işte birkaç fon ve diğer şirketlerle bağlantı sayesinde kurdular. Tabii orada kurulup batan da var ama bu iyi bir örnek. Mesela batmayıp bugün buralara gelmiş Türkiye'nin önemli ihracatçılarından biri tanınmasında da bayağı da satan bir oyu. Mesela bir örnek. Yani dediğim gibi devlet üniversite ismi süper olabilir. Mesela isim hani düşünüyoruz ya işe alımlarda çok iyi olabilir ama yine de vakıf ve devlet fark etmez. Siz bir şey yaptığınızda orada sizin önünüze de engel koyuyorsa üniversite mantıksız engelden bahsediyorum tabii, koyuyorsa o zaman ne anlamı var üniversite olmasın? Yani amaç zaten bir şeyleri geliştirmek, araştırmak, büyütmek. Ben böyle düşünüyorum. Var mı buna e, fikriniz ve ekleyeceğiniz bir şeyler? Birazcık ben Vakıf Üniversitesi'nde e, olmanın kendi açımdan hani getirileri Hı. neler onu bahsedebilirim benim. Evet çok güzel. Öncelikle söylediklerinizin hepsine katılıyorum. Yani e, üniversite tercihi yaparken gerçekten şunu kesinlikle kimse yapmasın bence. İşte bu özel üniversite, bu Vakıf Üniversitesi, şu devlet falan diye. Hani, e, çünkü... E, Aynı zamanda e, çok fazla psikoloji öğrencisiyle birlikte iletişim halinde olma fırsatım olduğu için toplulukta da söylüyorum. Hani e, devlet üniversitesinde olup aldığı eğitimden memnun olmayan arkadaşlarım da oldu. Yani aynısını özelde de karşılaştım ama ben mesela kendi bölümüm adına konuşayım. Bunu birazcık bölümü de e, okuldan ayrı tutmak gerektiğine inanıyorum açıkçası. Çünkü e, her okulun kendi politikaları var kendi içinde. O ayrı ama e, bölümü incelesinler bence. E, ben kendi bölümüm adına çok memnunum bir e, üç sene geçirdim, arkamda bıraktım. Çünkü çok fazla e, olanak sağlandı, hani akademik anlamda da bana, ne bileyim, sosyal ortam anlamında da, e, hani okuldan ben gayet mutlu bir öğrencilik hayatı geçirdiğimi düşünüyorum. Ve e, akademik kadro her şeyden önemli bence. Yani şu vakıf üniversitesi diye etiketlenmeden önce akademik kadroya bakmak gerçekten en başta yapılması gereken şey. Ben de tıpkı o şekilde yapmıştım gerçekten bakıp hatta hocaların hangi alanlarda spesifik olarak çalıştıklarını inceleyip sonra gidip tanıtım günlerinde birebir tanışmıştım. Ve e, en doğru seçimin yine bu şekilde yapılacağına inanıyorum açıkçası. O yüzden hani ben de bir vakıf üniversitesi öğrencisiyim ama e, başka bir vakıf üniversitesinde memnun olmayan arkadaşım da var. Ben Başkent Üniversitesi'nin psikoloji bölümünden memnunum mesela. Hani üniversite bazında değil de bölüm olarak incelemek daha iyi olabilir gibi geliyor bana. İmge şunu sorabilir miyim? Hani dedin ya araştırdım falan diye. Aslında çoğumuz <gülüyor> e, gittiğimiz bölümün hiçbir akademik hocasını araştırmadan gidiyoruz. Yani en azından... Evet. Hani benim... Yani tamamen araştırmasam da biraz araştırma ile gittim, ki yeterli değildi bence. Ee, bir de biraz aslında hani puanımız bizi nereye götürürse oraya gidiyoruz. Yani neler yapmalılar akademik bir hocayı araştırmak için? Yani sağda solda iyi de yazılıyor, kötü de yazılıyor. Bundan nasıl emin yani. Ya Aslına bakarsanız gerçekten çok kolay. Yani... E, çoğu üniversitenin e, artık var yani, bölümlerin bile kendine ait sitesi var. İnternetten öncelikle edinebildiğiniz kadar bilgi edinin bence. Yani e, benim okulun en azından o anlamda bana kolaylık sağladı. Bölümün kendi web sitesinden girip tek tek bütün hocaların özgeçmişlerine kadar ulaşabilme imkanım oldu. Hani eğer çok ayrıntılı bilgi elde edemiyorsanız yine mutlaka tanıtım günlerinin ben faydalı olabileceğine inanıyorum. Çünkü en azından oradaki öğrencilerle de konuşma fırsatı oluyor. Hani... E, tek tek girin yani hocaları araştırın nereden mezunlar şu anda hangi alanla uğraşıyorlar vesaire bunlara tek tek ulaşabilirsiniz internet üzerinden çoğuna. o yüzden ben ben olsam öncelikle hani tabii ki de puanımız dahilinde bir şeylere bakıyoruz ama en azından önümdeki seçeneklerin tek tek hangi hocalar eğitim veriyor, hangi alandan hocaları var, ne eksikleri var onları bulmaya çalışırdım. Evet, şimdi bak burada çok güzel bir e, araya girmek istiyorum, e, iyi bir yere geldik. Şu, şimdi bir kere bu sen diyorsun ki alanları bulalım, işte alanlarla ilgili hocalar var mı? Bunun için senin aslında e, bir ekstrem örneksi bence çünkü önceden lisede psikoloji seçtiğine karar vermişsin, psikolojinin ne olduğunu öğrenmişsin. Kendine Tabii. uygun olacağını az çok karar vermişsin. Hı. Sonra da alana girmişsin. İşte buna girmeleri Hı. için hani o başta biraz tanıtmaya da çalıştık ama o videoları izlesinler veya başka yerler illa o videolar değil ama bir şekilde alt alanlar nedir? Psikolojinin bir kere şöyle. Size psikolojiyle ilgili eşinizden, dostunuzdan söylenenler çok büyük yüzdeyle yanlış. Bir kere öyle bir başlamak lazım. Yani sıfırdan bir öğrenmek lazım. Bize çünkü bugüne kadar hani... İşte dizilerde veya medyada yansılan psikolog imajının hani biliyoruz yani. Bugün psikologun işini yapan insanların nerede olduğunu biliyoruz. Yani televizyonlarda vesaire vesaire. Hani ona bir bakmak lazım. Demek ki bir önce ne ne isteyeceklerini bilecekler. İki baktıkları da ben şöyle düşünüyorum. Bazı mesela bahsedecektik onlardan ama hani açtığın için geliyorum hemen. Mesela tipöçkün okulların şeyiyle ilgili bir tane ben şurada açtım bir adres var. Hemen aşağıda description'e ben bunu koydum. Ee, videonun açıklama kısmına lise.tipoç.org diye. Buradan mesela e, şey yapabilirler. Şu anda açıksa mesela üniversitelerle ilgili bilgiler toplanmış burada. Sizin temsilciliklerinizden resimleri var. Ve o temsilcinin ismi var mesela. E, o şekilde ona iletişim kurabiliyorsunuz mailinden de. Bir sorunuz varsa mesela lisedeki arkadaşlar o okuldan biri lazım bana. Orada okuyan biri lazım derse hemen o iletişim adresinden girebilir. Bir buradan üniversitenin genel ortamı olarak baksınlar. Onun dışında o kişiyle de konuşabilirler bu üniversite bazında. Ama bölüm bazında senin dediğin gibi yapabilmek için, bölüm bazında yapabilmek için şunu yapmamız lazım aslında. Hocalarına baktığında diyelim ki sen endüstriyel istiyorsun. Endüstriyel kaç tane hocası var? Giriyorlar ya bölümün sayfasında akademik kadrodan bulacaklar. Kaç tane hoca var? Bunların ne kadarı mesela bu konuda ders verenlerin ne kadarı doçent ve üstü, yar doç veya üstü, hani doktor öğrencisi mi bu olabilir, buna bakmak gerekir. iki bu hocaların hemen altında genelde yayınlar olur. Şimdi yayınlar deyince lisedeki arkadaşlarımız şaşırtabilir ama makayeler yani bilimsel, bilimsel yaptıkları yayınlar. Bu yayınların liste liste gördüklerinde nerelerde yayınlanmış? Yani İngilizce dergi isimleri çok görüyorlar mı mesela? Birkaç tane çok böyle bilinen dergiler vardır akademik daya. Bunları görüyorlar mı mesela? Konferanslara katılmış mı bu hocalar mesela? Bu hocaların kendi CV'leriyle ilgili bize bir iki turnu sol kağıdı bilgi verebilir. Çünkü dediğim gibi bilinmeyen bir alanda ben önüme gelen bir CV'yi yani ben psikolojiyle ilgili hiçbir şey bilmiyorsam hoca iyi mi kötü mü karar vermem çok zor. Hep başkalarının söylediklerine bakmış oluyorum. Bu Bu da önemli aslında. Oradan da o sayfayı tanıtmış olalım arkadaşlar. Aşağıda açıklama da var. Öyle. Öçkün, aslında öyle. Tüp tüm sayfalarına Facebook'ta da aynı birimimizin sayfası var. Takip edebilirler. Zaten birimin de amacı bu lise öğrencilerine tanıtmak, psikoloji, bilimini, üniversiteleri. Aynı zamanda üniversite temsilcilerimizin ismi de yazıyor orada. Onlarla iletişime geçebilirler. Bölümden bir öğrenciyle sonuçta temas kurmak için veya Facebook grubumuzu kullanabilirler. Için. Tamam. Şimdi e, oradan ileride de biraz daha bahsediyoruz. Çünkü bir kuvvet hani böyle bir birliğin olması e, bölümdeyken yardımlaşacakları iş bulma veya staj açısından da. Şimdi ben gene sorulara dönmek istiyorum. öyle hızlı hızlı gidelim. E, anonim sormuş. Psikoloji bölümü için günümüzde mezun olunan üniversite ne kadar önemli? Aslında bizi biraz sorumuzun başa çeviren de bir soru. O yüzden almak istedim. Şöyle ben kendi adıma çok kısaca söyleyeceğim. Size bırakacağım. Şimdi... Bir kere ne yazık ki Türkiye'de işe gireceğiniz veya işte yüksek lisansa gireceğiniz gideceğiniz yerlerde ne yazık ki İK departmanları da bu konularda çok süper olmadıkları için hala bir ne yazık ki isimle yani isim prestijini, okulun ismine bakarak alma durumu var. Bu yalan değil. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla psikoloji bölümü eğer bir beş tane falan Türkiye'de meşhur, iyi bilinen, adı isim olan okul var. Bu okullardan birinin psikoloji bölümünden mezun değilseniz aslında çok önemli olmuyor. O okullardan birisiniz, o size bir etki yaratabilir. Buna eminiz. Ama bunların dışındaysanız aynı Engin'in de dediği gibi, Bahar'ın da dediği konuştuğumuz gibi, yani şu ana kadar konuştuğumuz gibi daha çok bölümün kalitesi. Okulun değil, o bölümün hocalarının kalitesi, size sunduğu imkanların kalitesi, hocaların ilham verici olması, size yardım etmesi. Mesela süper bir adam olabilir alanında. Müthiştir. Dünyaca ünlüdür falan. Böyle hocalarımız oldu bizim de. Ama bir şey anlatmaya geldiğini öğretemeyebilir. Bu ayrı bir şey çünkü eğitim alanı çok ayrı bir şey. Bu olabilir. Ya da siz bir gittiğinizde konuştuğunuzda yardım istediğinizde o kadar da sıcak olmayabilir. Ya da sıcak demeyeyim de o kadar da geri dönüşü olmayabilir. Hani bulamayabilirsiniz hocayı işte ya da bir mail attığınızda cevap alamayabilirsiniz. Bu da aslında önemli bir faktör. Siz ne dersiniz bu soru için? Ee, başlayayım mı? Tabii. Hafiften köreji bölümü için günümüzde mezun olan üniversite. Üniversitenin adı, etiketi iyi ise bunun illa faydasını göreceksiniz. Kötü ise görmeyeceksiniz demiyorum ama insanlar CV'nize baktığında gerçekten bir ön yargıları iyi ya da kötü olacak bazı alanlarda ama bu demek değil ki X üniversitesinden mezun değilsiniz ne iş bulabileceksiniz ne de yüksek lisansa kabul edileceksiniz. Hiç böyle bir durum yok. Şu ana kadar başvurduğum tüm yüksek lisans başvurularında Aklınıza gelebilecek birçok üniversiteden adaylar vardı ve belki de o alanda benden çok çok daha iyi insanlar. Şimdi 4 senede aldığınız eğitim sonucunda siz hangi okuldan olursanız olun ne bir klinik psikolog olabileceksiniz, ne trafikte ben uzmanım diyebileceksiniz. Böyle bir şey yok. 4 sene boyunca siz her alt daldan hemen hemen her alt daldan alabileceğiniz derslerinizi alacaksınız ve bunun üstünü bireysel olarak kendiniz okul dışında okuduğunuz kitaplar, takip ettiğiniz yayınlar, izlediğiniz ...eğitsel videolar bu şekilde tamamlayacaksınız ya da katıldığınız araştırmalar yaptığınız stajlarla. Örneğin benim yaptığım ilk staj bir özel eğitim merkezindeydi. Ve benim orada geçirdiğim bir buçuk ay, bir sene boyunca aldığım gelişim psikolojisi dersinden belki de bana daha çok şey kattı. O yüzden mezun olduğunuz üniversite çok iyi olabilir, hiç çiçekten geliştirmemişsinizdir. Siz böyle bir adayken Anadolu'nun herhangi bir üniversitesinden mezun bir insan... Kendisini çok daha fazla geliştirmiştir ve stajlarını çok daha kaliteli, güzel bir şekilde değerlendirmiştir. Bu durumda sizin yani olabilecek iş başvurusu olur, yüksek lisans başvurusu olur önünüze lehebileceğiniz. O yüzden okulu ben çok fazla dert etmemek tarafındayım. Bana bu şekilde geliyor. Evet, e, bu da güzel. Ha buyur, evet İngil. Şimdi bir, şöyle bir karar da vermesi gerekiyor insanın bir yerde. Hani onu tabii üniversitedeyken vermek daha doğru. Hani e, lisans eğitimimi bitirdikten sonra eğitim hayatıma devam edecek miyim ben bu alanda mesela? E, bu da yol ayrımlarından biri bence. Eğer edecekseniz e, şöyle de bir şey var. Hani siz eğitim hayatınızı ne kadar dolu dolu geçirdiyseniz, yani tabii ki not ortalamanız vesaire de önemli ama onun dışında, işte ne kadar akademik etkinliklere katıldığınız, ne kadar kendinizi geliştirdiniz vesaire bunları topladığınızda iyi bir yüksek lisans programına girdiğiniz zaman istediğiniz bir üniversitede hani örneğin lisansınızı yaptığınız üniversiteden o kadar memnun değiliz ama daha sonrasında daha hayalinizdeki bir üniversitede yüksek lisans eğitimi aldığınızda, doktora eğitimi aldığınızda açıkçası artık baktıkları üniversite senin doktoranı nereden aldığın haline geliyor biraz. Böyle de bir şey var. hani e, O yüzden hani hep diyoruz ya puanlarımız doğrultusunda bir seçim yapmak zorundayız. İşte, ne olacak? Mezun olduğumda bir yere giremeyecek miyim falan. Hayır bence eğitim hayatınıza da, eğer devam edecekseniz e, daha istediğiniz okullardan da ileride mezun olabilirsiniz. Her zaman böyle bir şans olduğunu düşünüyorum. Evet, güzel. Buradan bir yere daha gelelim. Bir soru daha gelmiş. Yine anonim. Bu arada tekrar edelim. E, yeni açanlar için soruları bu soruları nereden alıyoruz? Hemen aşağıda açıklama kısmında soru sormak için diye bir link var. Oraya biraz daha sorularınızı atabilirsiniz. Elimizdeki sorular azalıyor. Yani yeni, yeni sorular bize yollayın. E, cevaplamaya çalışalım. Aşağıda soru sormak için diye link var açıklama bölümünde. Şimdi bu yeni soru gene konuştuğumuzda biraz bağlı. İyi yayınlar demiş. 18 yaşındayım ve psikoloji bilimine 15 yaşından beri ilgi duyuyorum. Güzel. Yani demek ki e, biraz daha senin dediğin gibi bilim bilinçli seçimlerden biri. İstanbul Üniversitesi psikoloji geliyor bana. Herhalde puanı oraya tutuyor galiba. Anladığım kadarıyla buradan. Şimdi ileride 1500-2000 maaşa bağımlı olmaktan çok korkuyorum. Meslekte yükselme, öne çıkma ve kazanma sınırları çok keskin midir acaba? Çok güzel bir soru bence. Ne diyorsunuz? Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Güzel bir soru. Evet ben, Mehmet. Ben sana vereyim mi? Ben ilk bir şey söyleyeyim. Tabii. Tamam. Ee, ben asıl işte PDR'li kıyaslama mevzunda e, sanırım sesim, sesim iyi geliyor mu? Biraz daha yüksek olursa güzel olur. Ee, yani PDR'li kıyaslama kısmında aslında buraya dikkat çekmek lazım bence. Ee, psikoloji değil mi? Yani eğer çalışacaksak üniversitede akademik düşünüyorsak e, psikoloji seçmemiz daha mantıklı. Çünkü PDR'de bir yere kadar yükselebiliriz diye düşünüyorum. Yani gerçekten çok emin değilim ama eee Çıkabileceğiniz bence en üst seviye çok iyi bir okulda bir rehberçi olmakları düşünüyorum ama psikoloji tabii ki böyle değil. Psikoloji bir bilim, ee, bunun sonu yok. Yani istediğimiz yere devam edebiliriz, istediğimiz yere, istediğimiz yere doktora yapabiliriz. Ee, o soru da aslında biraz oraya geliyor. Ee, soruyu da tekrar gösteriyorum hemen. Soruyu da tekrar göstersem. Ee, i̇şte meslekte yükselme, ne çıkma, kazanma sınırları çok keskin midir diyor. Ee, eğer bana katılır mısınız var bilmiyorum ama işte bundan sonra sana pastıracam. <Gülüyor> bence bunun bir sonu yok. Ee, yani işte PDR'ye kıyasla bunun sonu yok. Ee, eğer 1500-2000 maaşla da bağımlı, bağımlı olmaktan korkma. 15 yaşından de ilgili ilgiliymişsin zaten. Hiç sorun değil yani bence bu. Ya yani Zaten maaş bunun daha yükselene çıkacaktır diye umuyorum. Ee, Artı pek söyleyeceğim bir şey yok. Barsan herhalde. Yani... Lisans mezunu olarak bir hastanede bile çalışmaya başlasam maaşının 1500 liradan daha fazla olacağını düşünüyorum ki 18-24 sene sonra bundan daha fazla olacaktır Bir de 1500 iklimine bağımlı olmak istememi, istemiyorsan bu maaşı kabul etmeyerek de başlayabilirsin ee, Bunun bir sonu Yok ben de böyle düşünüyorum sen bir araştırmacı olmak istediğinde Yüksek lisans doktora postok diye ilerleyip istediği Yine istediğin olmasa da imkanların dahilinde araştırmalarına fon bularak çok çok farklı alanlara yönelebilirsin ve özellikle İstanbul Üniversitesi de gayet güzel bir üniversite. Klinik psikoloji programları ya da diğer programları da gayet kaliteli. Ben şu an için böyle bir kaygın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu kaygıya sahip olan birçok arkadaşımız var. Bu da yalan değil. Ve mesleğe atılan arkadaşlarımızın da yine bir kısmının bu maaşla çalışmaya başladığını düşünüyorum. Ama yine de sırf bu kaygıdan alan çöpe atılmamalı bence. Buna gerek yok. Şimdi zaten son zamanlarda gelen, sana da ayrıca gelen sorularda Bahar, hep bir e, meslek kaygısı var. Buna da girmek istiyordum. İyi, i̇yi oldu bu soruyla. Yani bir e, yaşam kaygısı ve geçinebilme kaygısı var mesleği seçerken. Şimdi Gönül ister ki, hani Türkiye'nin gerçeklerine gerçekçi konuştuğunda, Gönül ister ki mesela Avrupa'daki ülkeler gibi, hani geçinme şeyinin olmadığı belki biraz, yani sokakta seni devletin sokağa atmayacağı bir şekilde... E, kötü bir yerde bile olsa bir evde yaşayabileceğin kadar bir, bir belediyeden para alabileceğin bir ülkede değilsin. Bu net. Ama şimdi şu da var. E, siz eğer, e, şöyle anlatayım, o rotanız eğer sizin, rotanız ve oryantasyonunuz, baktığınız şey para kazanmaksa... Zaten bilim alanlarına çok girmeye gerek yok. Mesela baktığınızda mesela bizim nedir? Fizik bölümünden mezun olanlar gidip CERN'de fizikçi olmaz. Ya da üniversitede fizikçi olanlar çok azıdır o akademik basamakları yükselen. O fizik öğretmeni oluyor. Sonradan fizik öğretmenliği bölümü mecburen oldu. Kimya yine öyle. Mesela kimyadan öğretmen oluyorlardı formasyon. Kimya öğretmenliği bölümü başladı falan. Yani psikoloji de belki biraz öyle. Yani formasyonu kendi içinde olup direkt rehber öğretmen gibi çalıştıkları... Hı hı. Yükselme olarak şöyle aslında e, yükselmeyi biz statü olarak mı düşünüyoruz maaş olarak mı düşünüyoruz ama maaş olarak bakarsak bir profesörlük belki alınabilecek tek seferde alınabilecek en yüksek maaşlardan biri psikoloji. Hani böyle çok ünlü olup televizyon programları yapmadığınız sürece işte üstün dökmen vesaire gibi. Ama PDR'de de bu var. Yani PDR'de de siz gidip bir okulun akademik kadrosuna girip profesör olabilirsiniz. Gene benzer maaşları alabilirsiniz. PDR'den gene efendim bir okulda şey pardon televizyonda falan programcı olabiliriz. Aslında orada ayrışmıyor. Ayrışan şey siz elinizdeki kaynaklarla, zamanınızla araştırıp neyi araştırmak istiyorsunuz? Mesela bizim ilk okula başladığımızda psikoloji bölümüne arkadaşlarımızla konuştuğumuzda hepimizin farklı e, itici kuvvetleri vardı. Motivasyonumuzu yükselten şeyler vardı. Kimisinin ailesinde sorunu, psikolojik sorunu olan var ona odaklanıyor. Kimiz mesela Bahar dedi ki ben dedi Karar verme nasıl oluyor? Yani Bahar'ın kendi merakı bu. İnsan nasıl karar veriyor diyor. Yani şimdi sen bunu çalışmak istiyorsun ama aynı zamanda sokakta kalmak da istemiyorsun. Aç kalmak da istemiyorsun. İşte orada <gülüyor> e, belki şeyi konuşabiliriz. E, alanlaşmada falan yüksek lisans artık böyle bir zorunluluk gibi bir şey oldu. Başka türlü hani sırf lisans mezun olup psikoloji yapan çok kolay değil. Onu da belki konuşabiliriz ama ben şunu diyorum. E, hayatta kalmadır maaşlı diye bakıyorsak zaten o ayrı bir şey. Ona ayrı bakmak Hı -hı. lazım. Ee, çok bunu duyuyorum çünkü. Mesela paylaştığım bir iki mecrada da yorumlardan biri şuydu. Psikoloji seçmeyin, yazmayın. Pişman olursunuz, işsiz kalırsınız. Evet. Hı -hı. Şimdi şöyle bir şey var. Doğru bir yere kadar. Neden? Psikolojinin şu anda Türkiye'de fazla regüle eden, tamamıyla regüle eden, tamamıyla düzenleyen bir kanun yok. En son çıkan kanun da uzmanlığı tanımlıyor. Hemen onun kısaca bilgisini verelim. Yani klinik psikolog kime denir bunu tanımlıyor kanun. Hı -hı. Bu kadar. Bir de normal psikolog denir. Normal psikoloji için yani normal psikoloji mezunu için dört senelik fen edebiyat işte fen ya da edebiyat fakültelerinden sosyal bilimlerden mezun olan psikolog unvanını alır diyor. Klinik psikoloğu alması için bu bölümden mezun olup ya yüksek lisans yapacak klinikte ya da başka Hı -hı. bölümden mezun olacak mesela PDR'den mezun olacak ama bu zaman Doktor. sırf klinik değil klinik artı şey master artı doktorayı klinikte yaparsa yine klinik psikolog olacak diyor. Hı -hı. Bunu biliyoruz. Bir tek bunu şey yap. Yani kimse ben klinik psikologum diye melek koçları, ruh koçları, cert darçutlar çıkamıyor. O orası sabit. <gülüyor> Ama e, trafik psikoloğu ne oldu? Nasıl çalışacak? Endüstri psikoloğu nasıl çalışacak? Yani o ayrı. Ben orada şöyle düşünüyorum. Biz biraz en büyük sorunumuz şu psikoloji alanı olarak belki de bütün meslekler içinde yaptığını ne yaptığını iyi anlatamayan piyarı en kötü yapılan meslek psikoloji. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü biz daha kendimiz sen ne iş yapıyorsun diye geldiğinde bunu anlatamıyoruz basitçe. Veya mesela bir iş yerine gittiğin zaman, endüstri düşünüyordum Bahar mesela belki söylersin. Bir yere girdiğin zaman bir şirkete adam diyor ki bunun İK'de 5-10 yıl tecrübesi var, 5 yıl tecrübesi var. Sen ama endüstri mezunu adamsın. Seni niye alayım? Yani endüstri psikolojinin o kuruma getireceği yarar ne? Bunu sunamıyoruz. Yani reklamımızı ya da bilmiyorum karşıdaki kişiye... Artılarımızı, eksilerimizi bence güzel diyemiyoruz. Bu biraz kişiyle bağlı. Bu arkadaşın sorusuna da hemen söylüyorum, size bırakıyorum. Mesela dediğim gibi, üstün dökmen de psikolog. Kazandığı paraları düşünebiliriz. Ama bizler de psikologuz mesela. Ya da işte sen de bir girip mezun olunca psikolog olacaksın. Ama gene baktığında mesela en iyi para yapan meslekler hukuk diyoruz değil mi? Kayas yapıyorlar. Hukukta da bir sürü avukat var, tanıdığımız. Bir de tanımadığımız avukatlar da var. Hani o biraz kendinle alakalı şunu belirtmek lazım. Ee, bu arkadaşlar daha yeni çıktığı için sınavdan e, şimdi siz bir sene boyunca deli gibi sınava çalıştınız ki hani istanlıyorsanız psikoloji tutuyorsa iki e, yüksek bir sıralama yapmışsındır diye şu, düşünüyorum. Ya yani bu çalışma üniversitede de devam ediyor. Yani bu çalışma hiçbir yerde bitmiyor. Evet, doktora ee, da bile devam ediyor. Yani mesela çünkü önümüzde Türkiye'de şiyoruz ve birilerini birilerine gerçekten elememiz gerekiyor. Ee, bir sürü okulda bir sürü psikoloji bölümü var. Yani bazen geçmek için de o e, çalışma tempomuzu hatta arttırmamız gerekiyor bazen. E tabii işte maaşımızın 2000 kalmasını istemiyorsak bir yerlere daha çok çaba sava sarf etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet İmge Bahar bir şey diyor musunuz? Ben kısaca bir şey söyleyeyim. Bununla ilgili... Yani... Genel olarak şöyle bir şey var, ee, özellikle şimdi Avrupa ile kıyaslama şansım olduğu için söylüyorum, Avrupa'da bu kadar fazla her üniversitenin psikoloji bölümü yok örneğin bu genel olarak bizim Türkiye'deki hani bir sorunumuz diye düşünüyorum çünkü bunun da bir kontrol yok nasıl meslek yasamız doğru düzgün olmadığı gibi hani son yıllarda benim de takip edemeyeceğim şekilde çok fazla yeni psikoloji bölümü açılıyor e, haliyle e, psikoloji mezunu sayısı inanılmaz arttı yani son yıllarda gerçekten tercih edilme oranında artınca yani o yüzden şunu söyleyebilirim açıkça hani bunu da insanlar göz önünde bulundursun evet yarış çok büyük. Yani Türkiye sınırları içerisinde siz çalışmak istiyorsanız, üstelik de hani belli bir yerlere gelip sizi tatmin edecek bir maaşla çalışmak istiyorsanız kendinize bir şeyler katmak zorundasınız sürekli. Yani sadece ben lisans eğitimimi bitirdim ve evet şimdi bir yerde işe gireyim dediğinizde tabii ki de sizinle eş durumda olan bir sürü psikolog olacak. Ama şöyle de bir şey var, bu çoğu meslek grubunda Türkiye'de böyle zaten. Çünkü üniversite sayımız çok fazla. Mezun sayımız çok fazla hani mühendisliklerde de öyle hukukta da öyle karşılaştırmak gerekirse e, o yüzden hani bunu bir de avantaj olarak görür müsünüz bilmiyorum ama durum böyle ama bir yandan da şöyle bir şey var kesinlikle katılıyorum buna sınırını sen belirleyeceksin yani dün e, dünyaca ünlü psikologları araştırın örneğin girin bakın ne işler yapmışlar diye yani aynı zamanda yazarlıkta yapıyorlar aynı zamanda danışmanlıkta da yapıyorlar e, ya da konuşmacı olarak ...da aynı zamanda kendilerine gelir sağlıyorlar. Yani siz işinizin ehli olduğunuz, o işte uzman olduğunuz sürece... ...bence bunun gerçekten bir sınırı yok. Eğer küçük yaştan beri hedeflediğin bölüm buysa özellikle biri için... ...bence birçok şeyi başarabilirsin. Ben peşinden gitmesi gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. Hani eğer ilgiliyse çünkü para sadece bir şey olmamalı yani es bilimli evet. olmamak. Yani. Bunu, tabii biz diyoruz ama e, bu kadar rahat diyemeyen insanlarımız da var. Hani bunu da bilmemiz gerekiyor. Bizim de bir söylediklerimiz daha idealdeki tavsiyeler ama hani şöyle de bir şey var. E, ben öyle diyorum. Yani eğer para derdi varsa o zaman her mesleğin de zaten bu şey yapıyor. Bazı meslek de 1 2 3 0 B psikolojiden önünde başlayacaksın ama hani Sevmediğin bir meslekse orada ne kadar terfi alıp ne kadar yüksek maaşlara çıkabilirsin Mehmet'in de dediği gibi bu da çok önemli. En son özet olarak bir şey geldi aklıma notlar alırken yazmışım okuldur eğitimdir kendini geliştirmektir diyoruz ya hani fark etmiyor okul. Ee, şöyle bir şey niyet mektubu denen bir şey var işte bahar yakında mesela başvururken yaptığı işlere başvururken de yazılıyor bu kendin ya da CV'ın kendini nasıl anlatıyorsun yaptığınız işler okulunuz. Niyet mektubuna ne kadar konabiliyorsa o kadar kendini geliştirmişsin demektir. Ben mesela buraya gelirken, Leyden Üniversitesi'ne gelirken yüksek lisansa ve burs için başvururken de bir niyet mektubu yazdım. Ve bu niyet mektubunda dikkat ettim. Diyordum ki mesela hani Otto iyi okullardan biri önemli. Tamam da bir paragraf belki maksimum yazabildim. Bitti orada daha ne yazacağım? Hani burada da böyle ders aldık, şu da çok iyiydi falan diyemem. Ya da okulu çok anlatamam. Onu yazdım bitti. Adam zaten Avrupa'nın da biraz bakışıyor. Sen ne yaptın diyor. Yani benim çok basitçe bir şey söyleyeyim gerçekten bu böyle öğrendimle sonra. Psikosehir kanalına sahip olmam, kanalda böyle bir iş yapmam YouTube'da çok büyük etken oldu akademik olarak yüksek lisansa girmemde. Çünkü adamlar diyor ki yani sen 4 sene okudun, derslerini aldın, ortalaman iyi olabilir ama ne yaptın bu bilgiyle? Bilgiyi kullanabilecek misin? Veya araştırma olarak herhangi bir araştırma projesinde yer aldın mı? Bu çok önemli. Bir, bir tanıdığım, kişisel olarak tanıdığım bir arkadaşım e, liseden bir alt sınıfta bir kızdı. Üsküdar Üniversitesi'ni kazandı. Biyoloji ya da genetik tam yanlışsa bağışlası. Birkaç şey sonra, geçen bir altı ay evvel falan gazetede gördüm kızın fotoğrafını. E, Kudret Narı bitkisinin kanser tedavisinde kullanılmasıyla ilgili bir araştırma yapmışlar. Ve gerçekten haber olmuş. Önce dedim ki, biliyoruz Türkiye'deki bilim haberciliğini. Yani kıza da şey yapmadım, okula da yapmadım ama bir bakayım dedim. Yani gerçekten mi? Şeyi gördüm, yayınlandığı dergini yazmışlar. Hangi dergide o makale yayınlanmış. Dergiye bir baktım, bir de makaleye şöyle bir genel olarak baktım. Evet, yani ünlü olmasına ve bu haberi yapılmasına değecek şekilde bir araştırma ve güzel. E şimdi kız Üsküdar Üniversitesi diye baktığınızda biyoloji, genetik alanında bir sürü başka üniversitede var. İyi diyebileceğiniz oradan ama başarı gene onda kalıyor. Doğrusu niyet mektubunuza yazabileceğiniz şeyler yapın üniversite hayatınızda da ya da üniversiteyi seçerken de öyle düşünün derim ben. Var mı diyecek bir şey olan arkadaş çok konuşuyorum ben beni susturun. Diğer sorulara geçiyorum o zaman çok sorumuz geldi çünkü şimdi bireysel üniversite soran var mesela 19 Mayıs Üniversitesi hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi böyle çok bir şey diyemeyeceğiz. Ne yapabilirsiniz? İşte. Düşünemedi, <gülüyor> evet. Lise.com girip, ork pardon, bakabilir oradan. Oranın temsilcisiyle konuşup sorularını ona sorabilirsin. Ya ee, <gülüyor> Ve genel kaidelerimizi oraya uygulayabilirsiniz. Mesela Özye'nin psikoloji için ne düşünüyorsunuz? Atalı hmm. ilk sorulardan biri çok beklettik Atalı senin kusura bakma. Psikoloji için ne düşünüyorsunuz? Diğer vakıf üniversitelerinden hayli pahalı, gidilir mi sizce? Bir tek şey söyleyebilirim. Ben evet. İzmir Amerikan Koleji mezunuyum. Tercih döneminde hocalarımla orada ıı, konuşuyordum işte danışman rehberlik hocalarımızla. Bana o zaman dediği şey sen devlet üniversitesinde yapamazsın. Özdeğin gayet üniversite özdeğini düşünmez misin? oraya lisan demişti Ve benim kendi de çok fazla kişi özdeğine gitti. Hallerinden memnunlar ama diğer ya spesifik olarak diğer okulları bıraktı da git diyemem. Sadece bildiğim evet. bana zamanında çok önerilmişti. Psikoloji ama ben dinlemedim. O öyle mesele de. Evet. Psikoloji Hı, için. Tamam. Şimdi mesela benim de orada aklımda bir şey var. Hemen gelmişken bir de onu gösterelim. Bu da iyi bir kaynak. Türk Psikologlar Derneği var. Türkiye'de belki psikolojinin yani bu meslekte hani iyidir, kötüdür, öyledir, böyledir dersiniz. Hani her dernekte olduğu gibi ama hepsinin bir arada toplandığı en güçlü kurumlardan biri. Hatta TÜPÖÇK'te de organik bağlarımız, bağları var diyebiliyorum. Yanlışsan düzeltim. Şimdi TP'de yani Türk Psikologlar Derneği şöyle bir şey başlattı. Dedi ki, bölümleri, psikoloji bölümlerini biz akredite edelim. Akredite ne demek? Görünüyor mu ekranım? Herhalde görünüyordur. Akredite, evet. Akredite demek ne demek? Belli standartlara uygun mu bu bölümlerde? Şu an bu en güncel liste. Link yine aşağıda var, bakabilirler. Burada belli kriterlere göre, ben de kriterleri inceledim neye göre seçiyorlar diye. Hocaların hangi alandan kaç çeşit hoca var, bu hocaların akademik seviyesi ne durumda, ne kadar makale yayınlanmışlar, ne kadar atıf almışlar, ne kadar konferanslara gidebilmiş bu hocalar, çağrılmış, yurt dışındaki hocalarla ortak ne kadar araştırma yapmışlar, bunlara bakılmış. Bölümde öğrencilerden fikir alınmış. Mesela bizim okul yapılırken biz okuyorduk bu akreditasyon süreci ve bir kurul geldi, Bahar hatırlarsın. Bir kurul geldi, bizi topladılar ee, ve şey dediler, yani belli sorular soruldu. İşte hocalara gidebiliyor musunuz, sorabiliyor musunuz? Şu şu şu var mı? Şu konuda stajınız var mı? Şu imkan falan sorular soruldu. Bizim fikirlerimiz de dinlendi ve genel olarak seçildi. Buradaki en azından listedeki bölümler, mesela bunlardan biri, onun için bu soruya cevap olarak açtım. Buradaki bölümlere bakarken şöyle bakabilirsiniz, hani vakıf da var, devlet de var burada. En azından, hani bilmiyoruz tam ne kriter ama en azından pek çok farklı bağımsız jüri olarak geldiler. Farklı alanlardan geldi hocalar. En azından bağımsız bir jüri tarafından bu listeye alındıysa çok iyidir, en iyisidir diyemem. Ama bir kriterin üzerindedir. Belli bir minimumun üzerindedir diye bakabilirsiniz. Ben bunu tavsiye ederim. İki de okul sorarken arkadaşlar bir de şeyi sormak lazım. Ee, eğitim dili. Ona bir girelim mi İngilizce, Türkçe eğitim diline? ister misiniz? Kesinlikle ben oraya gelecektim zaten. Hı, evet batta böyle bir soru da gelmiş. İngilizce için psikoloji şart. Psikoloji için İngilizce şart tam tersi. Hemen açıyorum o soruyu. Sen başla. Bana ya bunda benim pek e, diyebileceğim bir şey yok. Eee tabii Şu soru. Okudum evet. dillere epey bir ilgi sardım bu sene. Eee ya İngilizceyi bir kere zaten onu yani kabul etmeliyiz tamamen. Onu artık bitti saymalıyız. Eğer bir akademik seviyede bir şey istiyorsak ikinci dil için yani benim o artık ilgilendiği kayma. Bahar Almancaya çalışıyor en son epey zor bulduğu için. Evet, Bahar'a dinleyeyim çünkü evet. Şimdi İngilizce şart ama niye şart? Altını doldurmak lazım yani gerçi ikna olması için arkadaşları. Ee, edelim. Şeyi de diyeyim bir de. Ee, Bahar sanırım bir de biz okurken İngilizce aldık bütün dersleri biz ama Türkçe kitapları yani aynı dersin Türkçe kitaplarına da bakmıştı. <gülüyor> o konuda biraz daha şey var. Evet sendeyiz var. Yani birkaç arkadaş daha biliyorum İngilizce eğitim alırken kitaplara et olarak aynı kitapların Türkçesinden de e, Türkçesini de kaynak olarak kullanabilen. Ve ikinci yabancı dil olarak aklıma benim şu geldi ben e, lisan sırasında iki kere Erasmus'u ettim. İkisinde de Avusturya'ya gittim. Eğitim dili Aslen Almanca. Almanca açılan gerçekten yüzlerce her alanda ders var. Ama İngilizce ders beş adetti. Beşini de almak zorunda kaldım. İkinci yabancı dilim benim şu anda kısmen Almanca. Bilseydim benim için çok daha farklı olurdu. Bir de bunun üzerine yüksek lisans için Almanya ve Avusturya'yı düşünmüştüm. Orada da İngilizce programlar var. Evet ama çok sınırlı sayıda. Bir Almanca bilmeniz ya da gitmek istediğiniz ülkeleri o ülkenin dilini bilmeniz, hem ders almanız hem de başvuru sırasında size çok fazla yardımcı olacak diye düşünüyorum. İngilizce için de şöyle, İngilizce okumuyorsanız İngilizce öğrenemez misiniz? Tabii ki öğrenirsiniz. 4 seneniz var lisans boyunca İngilizce öğrenmek için ama sizin de yani bu öğreneceğiniz İngilizce kurslarda ya da dışarıda ya da TOEFL ya da IELTS e İngilizce psikoloji alanında makaleleri takip etmenize, güncel bilgilere sahip olmanıza Literatürü okuyup anlayabilmenize ve yorum yapabilmenize yeterli olacak mı? Eğer olabileceğine inanıyorsanız, ben Türkçe eğitim alırken bir yandan da Science Direct Talks'un ve Science TV bilimsel siteleri takip ederim, bu hevese sahibim diyorsanız, bence ve bu konuda dürüstseniz bence bunda sıkıntı yok Türkçe eğitimde, özellikle Türkiye'de eğitim ve iş hayatınızda devam etmek istiyorsanız, yeterli mi? Yeterli. Ama kendi adıma ben İngilizce eğitim aldığım için memnunum. Böyle diyebilirim. Peki Hacettepe'de ben Türkçe diyebiliyorum, eğer yanlıştan düzeltin. Ee, İngilizcem çok iyi. Hı. Okuyup konuşabiliyorum. Makaleleri de okuyabiliyorum, hiçbir sıkıntım yok. Psikolojik e, literatürü de biliyorum. Terminolojiyi biliyorum yani. Peki Hacettepe'ye gitmenin bir sakınca olabilir mi benim? Sakınca diyemem buna. Sadece ileride yapmak istediklerine göre bir engel ya da yardımcı faktör olabilir İngilizce. Hı. Yani bir yüksek lisansa geldiğinde... B2 en azından İngilizce'ni kanıtlamanı isteyecekler, en kötü ihtimalle B2. Alabiliyorsan ve orada gittiğinde dersleri takip edebileceksen hiçbir zaman hiçbir sıkıntı yok. Herkes İngilizce bilmek zorunda da değil, hiç kullanmayacağım ve öğrenmek istemiyorum. Türkiye'de Türkçe eğitimliyorum, işimi böyle halledeceğim diyenler de olabilir. Ama İngilizce'yi bilmek ve uygulayabilmek bir artımı kesinlikle artı. Artık bir de yani bir bilim alanıyla uğraştığımız için, yani psikolojide Türkçe gideceğim, illa orada kalacağım derse bir kişi... Bir de şu var, geriden takip edeceksin o zaman. Yani tabii yapabilirsin, evet. sıkıntı değil. Evet. Yani diyor ki mesela ben Türkçe okuduğum, hastaların Türkçe mesela klinikse ya da sallıyorum herhangi bir alanda. Çalıştığım insanlar Türkçe konuşuyor. Niye İngilizce? Ee, o zaman da geriden takip edeceğiz. Veya çevrilmeyen, makalesi çevrilmeyenleri bilemeyeceksin yeni araştırmaları. Bu çok Ay. önemli çünkü e, hani... Şey demek içiniz özellikle araştırma yapan birisiniz ya da kendi mesleğinizde ben dünyayla aynı anda gideyim, çağdaş şeyde gideyim diyecekseniz o bir dezavantaj olacak. Onu bir söyleyeyim. Ee, bir de yani çünkü şey olması lazım. Bir bakıp alana şu anda ne çalışılıyor ben orada gideyim ya da onun üzerine çıkayım demek önemli. Geriden takip etmektense. Ee, bir de Mehmet'in dediğini mesela İngilizcen yani çok iyi, süper. Mesela Tepe'de okudun. Eğitim dili Türkçesi belki şu geliyor bir tek aklıma. Öyle midir bilmiyorum. Belki yorumlarla biri söyleyebilir. Ee, ödev veriyor hoca mesela ya da bir, bir makale yazmanı istiyor. Bir proposal, bir araştırma önerisi yazmanı istiyor. Türkçe isteyebilir bunu. Ama sen bütün bulduğun kaynaklardan bunu çevirmekle uğraşabilirsin. Hani bu bir dezavantaj olabilir okurken. Ya da hani öyle bir kaynak getirildiğinde diğer arkadaşların için sürekli bunun çevrilmesi gerekebilir. O kaynağı kullanamayabilirsin hani kısa sürede ödevi hazırlanmak için. Böyle bir şey var. Yeni sorularımız çok geliyor. Bir tane soru var. Hemen aradan çıkaralım istiyorum. Şeyle ilgili. Mesela demiş ki... ...TPD'nin akreditasyonunu söyledik ya. Onunla ilgili bir iki soru gelmiş. Onu söyleyeyim arkada. Beklenmedik bilinmedik bir şekilde yetkin bir psikoloji bölümü söyler misiniz? Yani bana böyle... ...rastgele güzel şaşırtın beni gibi bir soru gelmiş. Şimdi Doğu Akdeniz Psikoloji TPD akredite etmiş... Sıralamam 18.000 olduğu için böyle tuhaf bir soru. Kusura bakmayın. Tamam. Yani belki şunu düşünüyordur. Akredite olmuş bir bölüm ama Doğu Akdeniz'i normal duyduğunda belki üniversite olarak çok ünlü gelmiyor ona ya da iyi gelmiyor. İşte İmginin dediği burada aslında bölüm bazında değerlendirmek lazım. O bölüme iyi hocalar gitmiştir. O bölüm bir kültür oluşturmuştur ve gidildiğinde, denetlendiğinde de bu kriterin üzerinde kalıp da bu listeye girmiştir. Dolayısıyla hani ön yargı iyi de de kötü de iyi değil. Bu okul çok iyi. Mesela bu Boğaziçi iyi değil mi? Hani o gireyim ben psikolojide, oh garanti, öyle bir şey yok. Yani siz o içi, okul içerisinde kendinizi nasıl geliştirdiniz, bu, bu çok önemli oluyor. Bir tane daha TPD ile ilgili var. Mesela demiş ki, TPD akreditasyonu olmayan bir üniversitede psikoloji okumanın %30 İngilizce ne gibi dezavantajları olur? TPD'de akreditasyonu üniversite okuyanlar bir adım önde mi başlar? İlk yapıldığında bu akreditasyon, TPD'nin başkanı hocamız anlatırken demişti ki, hatırlıyorum, ee, bu Bir süre sonra bu akreditasyon, e, Avrupa'da bazı belgeler var. Eurosay dediğimiz bir belge var. Avrupa'nın genelinde, EFSA'nın, e, FPA'nın pardon, Avrupa Psikoloji Federasyonu'nun e, bir psikoloğa verdiği hani yetkinlik belgesi bir belge. Bunu da bu akredite olan okullardan mezun olanlar otomatik alabiliyor gibi bir durum oluşacaktı. Ama sonradan mevzuat ve diğer şeyler gibi olmadı. Şu an kısaca cevap vermek gerekirse... Mezun olduğunuzu kimse bölümü TPT'den akreditasyonlu mu diye bakacağını zannetmiyorum açıkçası. Daha ziyade Bahar'ın da dediği gibi e, hep sizin CV'niz, daha doğrusu CV de değil siz ne yaptınız? Niyet mektubunuzda ne yazıyorsunuz? Yani siz kendinizi nasıl geliştirdiniz? Adı sana hiç duyulmamış bir üniversiteden gelmiş olabilir. Ama bir araştırması mesela yayınlandıysa bir yerde, yurt dışında bir yerde staj yaptıysa bir hocayla bir sürü imkan işte anlattım a, a, örneği. Yani bunlar önemli olabiliyor. Var mı bu konuda fikriniz? Ya bununla ilgili kısaca yine şey söyleyebiliriz yani aynen hani e, üniversite isimlerine ön yaklaşmadan öncelikle bölüm araştırılsın. Akreditasyon olmasını ya buna e, Facebook'ta da çok fazla soru geliyor çünkü. E, benim ne işime yarar diye şey olarak düşünmeyin. Yani mezun oldum işte hani birlerin önüne geçer miyim? Hani şöyle dolaylı yoldan geçersiniz bence bu da oldukça önemli. Eğer akredit olduğu o bölüm gerçekten çok yönlü inceliyorlar. Çünkü bizim okul daha geçtiğimiz dönem aldı ve hani bu sürece ben de tanıklık ettiğim için söylüyorum. Çok yönlü inceliyorlar ve akredit olduğu o bölüm gerçekten atıyorum yeterli akademisyen vardır. Yeterli alanda akademisyen vardır ve iyi kalitede bir eğitim veriyorlardır size. E, haliyle zaten ister istemez bu sizi bir şekilde öne çıkaracak, size avantaj sağlayacak bir şey. Hani akreditasyonla ilgili bunu söyleyebiliriz ama evet çoğu yer siz iş baktığınız zaman o bölümün akutu olup olmadığını bile bilmeyebilir. Ama diğer yönüyle incelemek lazım bu işin. Evet. Ee, diğer sorulara geçiyorum. Var mı ekleyeceğiniz bir şey arkadaşlar? Tamam. İki tane ardarda arda soru benzer. Deneysel psikoloji alanının Türkiye'deki yeri ve geleceği nedir? Çok güzel. Bir tane daha deneysel veya sosyal psikoloji alanında uzmanlaşan kişiler için üniversite dışında çalışma alanları ne olur? İkisini birlikte değerlendirelim. Şimdi spesifik alan bazlı sorulara geçtik aslında biraz. Genel konuştuk ama yani deneysel psikoloji daha çok deney bazlı şekilde araştırmalar yapan. Çünkü illa psikolojide deney yapmak zorunda değilsiniz araştırma yapmak için. İşte anket bazlı gidebilirsiniz, korelasyonel yani... İki şey arasında orantı olup olmamasına göre daha istatistiksel araştırma da yapabilirsiniz. Bunlar da önemlidir. Ama deneysel çalışma, yani deneysel psikoloji daha çok e, neyi araştırıyorsanız onu deneylerle, deneysel ortamda yaptığınız durum e, diyelim. Sosyal psikolojide başta biraz bahsettik ama insanların birbirleriyle olan etkileşimleri. Bir örnek vereceğim. Bir hocamız zamanında anlattığında kendi mezunlarından biri sosyal psikolojide bizim okulda doktora yapan birinin bir siyasi partide onların halkı anlamak, seçmeni anlamak, seçmen davranışlarını tahmin etmek ve propaganda çalışmalarında yani tanıtım çalışmalarında, seçim çalışmalarında yönlendirmek üzerine bir danışman olduğunu söyledi. Ve gerçekten de sırf ondan değildir tabii ki ama birçok bir şey ama gerçekten iyi bir sosyal psikologsanız, politik psikolojiyle de bilginiz varsa bu danışmanlıktan yararlananlar reklam alanında ya da işte partiler ee, seçim alanlarında öne geçebiliyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Dolayısıyla sosyal psikoloji alanında uzmanlaşan kişi üniversite dışında böyle bir şey yapabilir. Bir. Reklam alanlarında çalışabilir. iki. Ama benim aklıma bir eksizim gelir bilmiyorum. Deneysel psikoloğun üniversite dışında çalışabileceği bir yer gelmedi. Ne dersiniz? Düşündüm benim de gelmedi çünkü benim alan ilgilendiğim alanlar az çok deneyselle ilgili alakalı. Ben hiç üniversite ya da araştırma ortamı dışında deney yapmak dışında bir yerde çalışmayı kendi adıma hayal etmedim ve hocalarımı düşündüğümde benim de aklıma çok fazla gelmiyor. Evet böyle diyelim. Yani şey yani bağımsız araştırma kurumları olabilir. Bunun dışında gerçekten Peki. Evet, orada da ne bileyim yani bağımsız araştırma kurumu... Öncelikle yani, şey doğası da öyle, öyle düşünmemiz lazım diye düşünüyorum. Yani, çalışacağı, hizmet edeceği alan da bu zaten. Yani araştırma merkezleri ve üniversitelerde olması bilime katkı sağlamasını sağlıyor aslında. Evet, ya, e, Avrupa falan deseydik diyebilirdim ki evet, yani e, deneysel çalışma yapan alanlar bile olabilir. Ama böyle bağımsız araştırma kuruluşları genelde anket tarzlı çalışmalarda çok iyiler Türkiye'de o yüzden deneyselle ilgili bir şey diyemeyeceğim. Bir soru daha var. Öncelikle Ege Psikoloji'yi tanıtır mısınız? Böyle şey sorularını yayınlamadım. Onu söyleyeyim. Yani şu üniversite nasıldır? Bununla bu karşılaştırın gibileri yayınlamadım. Diyebileceğimiz bir şey yok. Ne yapacaksınız? TPD'ye yapacaksınız önce. Sonra okulla ilgili bilgi almak için lise orga gireceksiniz. Oradakilere bakacaksınız. Kendi de sesime Sonra da kendi sitesinden eğer evet bilgiliyseniz de yani alanla ilgili bilinçliyseniz de hocalarına bakabilirsiniz. İmge bahsetti onları başta. Şimdi burada ben şey sorusunu, gelişim psikolojisini biraz daha açabilir misiniz? Şimdi çocuk psikoloğu diye bir kavram var. Ee, gelişimle ilgili bir arkadaşımız vardı. Gelecek bir olmadı. Keşke gelseydi o cevaplardı bunu ama ben de onu diyecektim. Arttı. Özellikle Hı. bize ulaşabiliyorlarsa arkadaşımıza yönlendirelim olmazsa Evet. Aynen. Ege'de yüksek lisans yapan arkadaşımız var gelişimde. Ona yönlendirelim. Ama biz genel olarak ne diyebiliriz? Çocuk psikoloğu. Şimdi orayı şöyle bir açalım. Pedagog denen bir şey var. Pedagoji ...doktoru var aslında yani... ...pediyatri özür dilerim, pedagog var... ...pediyatri var, bir de gelişim psikoloğu var... ...bunları bir ayıralım çok kısaca. Pedagog, eğitim bilimci demek... İlla çocuk uzmanı, çocuk... ...psikoloğu demek değil. Eğitim bilimci pedagogdur... Ee, ...ve e, eğitimle ilgili... ...okullarda eğitim programları nasıl olur... ...bu dersi böyle değil, şöyle anlatalım gibi... ...çok basit çantıyorum. bununla ilgilenir. Bireysel olarak bir pedagoga gidiyorsa... ...bir çocuğun ile ilgili bir güçlü olması lazım. Hastalık değil, yani işte otizm gibi, otizm spektrumu gibi, işte hiperaktivite bozukluğu vesaire Böyle bunlarla ilgili değil. Gelelim pediatri uzmanına. Pediatri uzmanı, tıbbın çocuklarla ilgili alanı. Doktor, hekim, çocukla ilgili kısmı. Çocuğun fiziksel gelişimi, belki zihinsel gelişimi bir yere kadar. Hani daha tıbbi alanda, hastalıklar alanında bunlarla ilgili. Çocuk psikoloji, gelişim psikoloğu da aslında hep çocuk diyoruz ama gelişim psikolojisi biliyorsunuz siz zaten ama dinleyenler için söyleyelim daha doğumdan, aslında doğumdan önce de, döllenmeden itibaren çünkü anne karnındaki gelişim de bunun alanına giriyor. Döllenmeden ölüme kadar, mezara kadar aradaki süreci inceliyor. Adı üzerinde gelişim ve değişim. İnsan bir yaşından öteki yaşına göre ne değişti? Ne fark etti? Nesi değişti? Nasıl gelişti? iyiye mi gitti, kötüye mi gitti? Mesela yaşlarla çalışan gelişim psikologları var, değil mi? Yani belki örneğimiz vardır, bilginiz. Gelişim psikologları yaşlarla çalışıyor. Geriatri koçlarında mesela ne oluyor? Yani neden işte bunama dediğimiz şey nasıl oluyor? Yani yaşlanınca ne değişiyor? Bu hangi alt dalından yüksek lisans yapılmalı? Gelişim istiyorsan gelişim psikolojisi alanında yüksek lisans yapman lazım. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Sorulara geçeyim mi? Veya klinikten sonra da çocuk alanında özelleşebilir istiyorsan. Heh, çok güzel dedim. Eğer otizm, işte hiperaktivite bozukluğu özellikle çocuklardaki psikolojik hastalıklara bakacaksa klinik yapıp önce sonra çocuklara. Buna da Çocuk psikopatolojisi deniyor. Hani adını geçirelim hmm. araştırmak isteyen olursa. Şey yapalım. Oldukça ihtiyaç olduğumu da duydum. Aynen. Ee, evet yani mesela işsiz kalır mıyım diyorsunuz. Eğer hakikaten niş ve ihtiyaç olan bir alanda eğitimimiz varsa kalmazsınız arkadaşlar. Psikoloji bölümünü gerçekten çok seviyorum. Akademisyen olmak istiyorum. Değişik bir soru. Akademik kariyer yapma şansımı arttırmak için lisans eğitimi boyunca ek olarak neler yapabilirim? Ne dersiniz? Ben şunu sorabilir miyim? Ee... Özür dilerim ya. Yok yok. yok. Ee, ben de onu düşündüm. Bizim e, yapacağımız en iyi dallar neler olabilir? Ben size bunları soracaktım. Ayrıca psikolojiyle biyolojinin çok iç içe artık olduğunu biliyoruz. Ee, Biyofizikten sanırım yapmıştı yayına katılamayan ismini unuttum ama kusura bakmasın. Hı hı. Ona soru soracaktım. Keşe gelseydi ben soracaktım. Ee, Biyofizikten yapmak bence çok mantıklı. Yani biyolojiyle çok iç içe olması Bizi iyice biyolojiye yan dal yapmaya zorluyor mu veya biyolojiye yakın bir alt kümele. Çok güzel. Arkadaşımıza da Pelin'di. Ee, onu da şey yapalım. Soruları olan varsa yoruma yazsın. Oradan e, iletişime geçebilirler arkadaşımızla. Bahar bu konuda yan dal yapmaya çalıştı diye hatırlıyorum biyolojide. O yüzden bir ona dönelim. Hemen sonra da imgeye söz vereceğim. Ben çok ilgim olduğu için Biyolojide çift ana dal yapmaya çalıştım, kabul de aldım ama ilk, e, biyolojiye yüz, giriş 101 dersi haftanın 8 saat olduğu için ve programı oturtamadığım için yapamadım. Genelde çift ana dal, yan dal e, gibi programlara sosyoloji ve felsefeden çok fazla öğrenci çıkıyor, isteyen ya da işletme alanlarından. Böyle diyebilirim. Ben başlayamadım. En azından. Ama mümkün yani bunu yapmam benim değil mi? Tabii tabii mümkün. Örneğin bizim okulumuzda sadece ortalamaya bakıyor bildiğim kadarıyla aynı fakülte içindeyse. Benimle birlikte başvuran FEN Edebiyat Fakültesinden kimyada bir arkadaş vardı ama sadece ortalama yüzünden ben seçilmiş oldum. Evet. Kontenjan her dönem açılıyor. Dönem başına başvurmak mümkün bildiğim kadarıyla. Okuldan okula değişiyordur ama yapmak mümkün. Zorunlu mu? Değil. Bireysel ilgin, özellikle o alanda olduğunu biliyorsan yandal bir isim koymadan derslerini alabilirsin. Ya da bana biyoloji bölümündeki hocamın tavsiyesi kendini kitap al, kendini geliştir. Özellikle yandalı ya da çift tanıdığına başlamana gerek yok demişti. Peki bunu e, yandalı yaptığımızda yüksek lisansta veya işte e, doktora da işimize yarar mı? Başvurduğun alana göre değişir. Yani sen biyolojide yandalı yapıp endüstriyel psikolojiye başvuruyorsan... Neuropisikolojiye başvurursan? Neuropisikolojiye öncelikli programı bulursan çok az yerde var. Çünkü illa işine yarar. Ama hani... Adayların arasında kaç kişi yapmıştır, tartışılır, yapmadan da kabul alman çok mümkün. Ben bir psikolojik programına başvurdum. Benim en çok hakkında konuştuğum şey, hmm. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde ben bir deneysel psikoloji laboratuvarında bir ay staj yapmıştım. Ondan bahsettim, o benim işime çok yaradı. Sorunun da cevabı olarak ne yapabilirse, ben en çok staj diyorum. Yani bu staj hem alanla ilgileniyorsam, sana bildiği katmasa açısından yardımcı olur. Hem de neyi istemediğini de öğrenmene yardımcı olabilir. Ben gelişimle ilgili staj yaptım ve gelişim istemediğimi fark ettim. Klinikte yaptım, klinikte istemediğimi fark ettim. Deneysel yaptım, denesel de olmasa iyi olur diye düşünmeye başladım. İlla yardım olur. Ben en çok staj taraftarıyım açıkçası. Peki bu birinci sınıftan beri başlamalı mı herkes yoksa artık sonlara doğru geldiğimizde mi? artmalı. Staj yapmaya mı diyorsun? Staj yapmaya veya başka yerlerde aktif olmaya bu hmm, hmm. Fosiliyetler... birinci sınıfın biraz fazla erken olduğunu düşünüyorum. Bir de özellikle hastanelerde staj yapmak istiyorsanız üçüncü sınıftan önce zaten öğrenciler çok kabul etme var patoloji dersi almadıkları için. İlla staj olmak zorunda değil ama ne istediğinizi en azından teşvik etmek açısından bir şeyle okumaya ne kadar erken başlasanız o kadar iyi. Hmm. Aktif olarak rol almak için ama yetkinliğiniz yeterli olmayabilir. Mehmet kendi sorularını da cevaplandırdı. Güzel oldu. Ama yani akıllarda olan sorular. Biraz da şeye geçelim bence. Yani biraz sonrasına bakıyoruz ama sırasında da Bahar'ın dediği gibi yani başka alanlar yapılabilir. Mesela biyopsikoloji dediği gibi Mehmet'in gerçekten şey olan alanlardan biri. Yaklaşan alanlardan biri. Iyi, iyi alanlardan da biri. Ben mesela şu an yüksek lisansımda çok aslında klinik yüksek lisansındayım ama çok deneysel ve biyopsikoloji alanında bir şeyler yapıyorum. Mesela MR cihazıyla, fonksiyonel MR cihazıyla bir araştırma yapıyoruz. E, yüksek lisans gereği, tezim gereği. Çok alakasız aslında. Ama işte üniversite seçerken, staj dedi Bahar. Stajlarla ilgili mesela sana kolay staj bulabilecek bazı üniversiteler var. E, Bakırköy'de staj yaparken e, biz kendimiz başvurup çok uğraşıp, e, orayı arayıp uğraşmıştık. Bir, bir okulun e, mezunu arkadaşlar şey orada o öğrenci olan arkadaşlarla konuştuğumuzda orada buluştuğumuz içeride çok rahat geldiklerini yani sadece bir listeye adlarını yazdırıp sonra okulun onlar için o aradaki işlemleri hallettiğini biliyorum. Mesela bu önemli bir kolaylık staj imkanları açısından bunu düşünebiliriz. Ee, İmge söyleyeceğim bir şey var mı? Seni konuşturmadık çok. Ben sözünü kesmişim az önce de İmge'yi üzüllerim. Başlayalım. Hiç önemli değil. Ee, ya Akademik olarak ilerlemek için öğrencilik hayatında neler yapabiliriz dedi. Onun için bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi akademik dediği için açıkçası stajı ben birazcık ikinci plana koyuyorum. Çünkü hani alan çalışması için çok fazla deneyim kazandıran bir şey kesinlikle. Onun ben de tavsiye ederim ama akademik olarak ilerleyecekseniz bir kere akademik anlamda staj yapma imkanı maalesef çok fazla yok. Yani üniversitelerin staj imkanları var ama çok sınırlı oluyor genelde. Hani onlardan faydalanılabilir. Onun haricinde Açıkçası öğrenciyim, hani neler yapabilirim deyip bazen hani çok fazla araştırmıyoruz ama aslında çok fazla şey yapabiliriz. Öncelikle öğrenci topluluklarında aktif olmak bence ileride yüksek lisansa başvururken kesinlikle çok fazla şey katıyor internetine. Bunun haricinde araştırma yapabilirsiniz. Ben şu ana kadar mesela bir tane sözel sunum, iki tane poster sunumu yapma şansım oldu. Bunların hepsi aslında birazcık üniversitenin size de tanıdığı imkanlarla alakalı oluyor. Yani e, öncelikle ders kapsamında bir araştırmayla başladım ve sonrasında neden merak ettiğim bir şeyi ben kendim araştırıp e, bir çalışma haline e, dökmüyorum diye düşünüp o şekilde ilerledim örneğin. Yani o yüzden akademik anlamda ilerleyecekseniz e, gerçekten akademik hayata dair bir şeyler yaparak dört yılınızı geçirin derim. Hani ve e, birçok imkan var. Üniversiteniz size sağlamıyorsa başka yerlerde bulabilirsiniz bunu. Ama mutlaka araştırın. Yani yapılabilecek çok fazla şey var öğrenciyken. Evet. E, herhalde bunu cevapladık. Akademik olarak da evet. Ben de şöyle söyleyeyim. Staj aslında genel bir kavram. E, araştırma stajı ya da okullarınızda workshop dediğimiz atölye dersleri açılıyorsa. Mesela bizim, benim araştırma tecrübem oradan olmuştu. Klinik değil ama gelişim alanında hocalarımızdan biri bir araştırması için açmıştı. Ve biz o e, atölye dersine katıldığımız için... Çocuklara uygulanan mesela Akte gibi bazı testlerin eğitimini almış olmuştuk. Ve bir sürü deneye de katılmıştık. Ben daha çok e, deney tarafında değil, sahada değil ama laboratuvarda, istatistiksel tarafta çok yardımcı olmuştum. Yani bu şekilde tecrübe alırsanız, yüksek lisanslara başvurduğunuz araştırma ağırlıklı yüksek lisanslarsa bunu soruyorlar. Mesela Bahar dedi ki, yani İzmir, İzmir Teknoloji Enstitüsü mü dedin? Pardon. İz Ekonomi. İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki o laboratuvardaki yaptığı şey... Nöropsikoloji çünkü daha çok araştırma temelli de bir alan, direkt uygulaması olmayan hemen bir alan ama dolayısıyla onu sormuşlar, buna dikkat edebilir. Bir soru ilginç, 26 yaş psikoloji bölümüne başlamak için çok mu genç? Hiçbir şey için geç değil, kesinlikle değil. Hani böyle piyanoya bir yaşında Piyanoyim. başlayacaksın, o parmaklar şey olacak gibi. Başla, Yok. başlayın. Daha çok da iyi aslında, çok, belki de biraz daha da iyi. Başlayın, Hiçbir, hiç bir geç hiç, hiç değil. Herkes müsteşen onu... bir yaş. Bir şey daha söyleyeyim. Bizim e, o, Zekâ ve Yetenek Kongresi'ne kat, katılan bir tane tiyatrocu vardı. Neydi Ahmet Mümtaz Taylan olması lazım. Evet. E, tiyatro eğitimiyle ilgili bir şey dedi. E, i̇şte liseden direkt çıkıp tiyatro eğitimine başlayan insanlar var. Bence bunun için en erken yaş üniversiteden sonra olmalı. Çünkü insan bir kendisini tanısın. Nasıl bir karakteri var, nasıl bir insan önce bunu öğrensin sonra tiyatro yapmaya başlasın demişti. Ve ben çok etkilenmiştim. Psikoloji içinde bence Aynı seçerle olabilir. Hiç 26 kesinlikle çok güzel bir yer. Evet, anonim arkadaş. Hemen koş, hemen bölümlere. Hemen tercih edin. Üniversitesi'ndeydin değil mi Mehmet? Efendim? 9 Eylül Üniversitesi'ndeydin. Aynen, doğru ben mu ben hatırlıyorum? Ben. Bir soru gelmiş, sana yöneltiyorum bunu. Yeni galiba demiş, bu yıl, bu yıl 4. yılını doldurmuş bölüm demiş. Doğru mu? Hemen hemen, doğru. E, 13-14 zamanında açılmış. Tamam okey. İnternette hakkında hiçbir şey bulamadım. Neler söylersiniz demiş. İlk ama... elden yani çok bir şey söyle. Hani uzatmayam ama linklerini istiyorsan aşağıya yazarsın yorum olarak yayından sonra. D'nin üstesinden, 9'u sesinden bulabilirler zaten de. Hı hı. E, orada bulamayacakları şeyler e, aslında daha çok Buca'nın İzmir'deki konum olarak e, benden duyacakları sanırım. E, bence sessinler. Bence hiçbir sıkıntı yok. Yani Şimdi sözlüye falan girdiniz epey kötü diyorlar. Yani buca epey gelişiyor. Ben kısaca şunlardan bahsedeyim. Eğer Tabii. yazacaksak cittiyse. <gülüyor> ee, ben bu sene hazırlığındaydım. Tam bölüme geçmedim. Ama e, bildiğim kadarıyla hocaları e, daha çok nöropsikoloji alanında e, uzmanlar. Ona göre, ne denir Aklıma gelmedi, cihazları ona göre var zaten. Şu an Ege EGG miydi? EEG, evet. Vardı. Elektron yani sefagografi. EEG'ler vardı. Ee, yani onlar mesela Ege'de yok. Eğer bir karşılaştırma yapacaksak. Onun haricinde yüzde bizde de 130 Ege'de de yüzde İngilizce. Hmm, başka diyebileceğim pek bir şey yok. Sen o, şimdi oku oku var, karşılaştırır var. gibi oldun ama Ege'de yok, bizde var falan. <gülüyor> şimdi klinik güzel yani. Klinik tamam. Iyi. tamam. Güzel. Ya arkadaşım onlara söyleyebilirim yani. Evet, birinci elden bilgi almış oldu arkadaşlar. Evet. Bakın OTTÜ'den, Başkent'ten sorular varsa birinci el bilgi veririz. O iyi. Ee, güzel. Şimdi bir başka soru geçiyorum. Gene so konuştuğumuz şey ama değişik konuşayım. bir soru. Ee, eğitim alıp İngilizce'yi dışarıdan öğrenirsek mesleki İngilizce'mizi, yani mesleki İngilizce nasıl gelişir? Onu bir şey yapalım. Şimdi eğer İngiliz Medium, yani %100 İngilizce ile ders veren bütün sınavlarını, ödevlerini böyle yapan bir okuldaysa Otomatik öğrendiğin şeyin İngilizcesini öğrendi için mesleki İngilizcen geliyor. Ama o zaman da şöyle bir sorun oluyor. Biz okuldayken bunun hatta konusu geçmişti. Konuşulmuş da bölümde. Yani biz kendi dilimizden insanlara kavramlarımızı anlatamıyoruz. Yani sosyal uyum diye bir şey var mesela şeyde. Sosyal psikolojide. Bunu bir daha çok güzel bak şimdi bu burada bunu yaptı derken so social confirmation falan diyoruz. Onu anlatıyoruz. Sonra işte İngilizce konuşuyorsun havalar bilmem neler yaptalanıyoruz falan. Hani zor o açıdan. O da öyle bir şey. Yani o zaman da Türkçedeki literatürü, meslek jargonunu öğrenemiyorsunuz. Ne dersiniz? Mesleki İngilizce nasıl geliştirilir? Psikoloji İngilizcesi nasıl geliştirilir? Biz bölüme başladığımızda kimse mesleki İngilizceye sahip değildi. Sanırım birçok öğrenci de derslerin dışında özellikle bir araştırma, bir sözlük karıştırma yapmamıştır. Ama bu, bununla ilgili sözlükler var sanırım. Ben herhalde Türkçe derslere paralel İngilizce okuma yapmayı tavsiye edebilirim. Yani hepimizin önelişti öyle gelişti. Açıkçası da konuşmalar takip edilebilir. Derslerin YouTube'da illa birçok okulun, yabancı okulun dersleri var. Videoları bu şekilde diye düşünüyorum. Ama tabii bunun için bir temel bir İngilizce bilgisine de sahip olmak lazım başta. Sen ne dersin İlge? Şimdi burada tamamen Türkçe eğitim alıp İngilizce, yani temel İngilizce bilgisini dışarıdan öğrenmekten söz ediyorum. O yüzden Açıkçası birazcık zor olabilir mesleki İngilizce. Sebebi şu, benim tamamen Türkçe eğitim gören arkadaşlarımla mesela derslerle alakalı bir şey konuştuğum hani çok komik durumlar ortaya çıkabiliyor. Çünkü hani benim tamamen İngilizce olarak kafamda olan kavramların o Türkçesini söylediğimde ben sanki onu hiç öğrenmemişim, hiç bilmediğim bir şeyden bahsediyormuş gibi olabiliyor bazen. Çünkü haliyle kavramların Türkçeleştirmesi çok yani aşina olmadığımız şeyler olabiliyor. Ama eğer zaten temel İngilizce bilgini dışarıdan tamamladıysan, yani okuma yapabilecek düzeydeysen, ben olsam bobo makale okurum. Çünkü zaten ister istemez orada bütün kavramları aşina oluyorsun. Hani bobo okuma yaparım. Ama tabii şu an hani tercih döneminde hangisini tercih etsem daha kolaylık yaşarım dediğimde, tabii ki yine en azından %30 İngilizce olan bölümleri tercih etmek, hani bu anlamda kolaylık çekmek istiyorsan daha mantıklı geliyor bana. Peki şöyle e, düşüncesi varsa, yani direkt ben işte psikoloji okuyacağım, KPSS hazırlanıp işte memur olmak istiyorum gibi düşüncesi varsa hı hı. nasıl şart değildi sanırım bunda? Ya evet, böyle çok fazla şey bana da yorum geliyor. Hani. Yani neden İngilizce öğrenmek zorundayım ki falan gibi biraz tepkisel yorumlar geliyor. Hatta yani işimi Türkçe yapacağım ne de olsa da. Ya Bu birazcık sanırım bakış açısıyla alakalı bir şey. Yani bir insan kesin olarak evet ben klinik psikolog olacağım ve sadece Türkiye sınırları içinde çalışıp danışanlarımı göreceğim diyorsa. Hani olabilir ama bir yandan böyle çalışıp da hala bilimi, yeni gelişmeleri takip etmek isteyen insanlar da var. Eğer öyleyseniz İngilizceniz her zaman size yardımcı olacaktır. Çünkü az önce de dediğimiz gibi yani birçok ya bilim İngilizce ilerliyor bir çok, her alanda artık. Ona yapabilecek bir şey yok. Ve onların çevirisini beklemek falan hani e, biraz zaman kaybettirici bir şey. Ama insanın hedefine bağlı. Yani ben kesinlikle Türkçe çalışacağım ve hiç ihtiyacım olmayacağına inanıyorsam tabii ki yani kimse bunu yapmak zorunda değil. Ama e, şunu söyleyebilirim. İngilizce bilmeniz, artı mesleki İngilizcede de hakim olmanız size her zaman e, yelpazlığınızı genişletecek. Seçenekleriniz artacak yani. Evet esneklik önemli bir kavram. İş ararken de bir yere başvururken de yani bir mülakatta size işte ben bu, bu, bu dersi aldım. Ha o olmuyor bizde biz başka şey arıyoruz dediğinde kalmamak. Yani ya da başvururken bile hangi ilanlara gidip başvurabiliyorsunuz. Baştan elemeler var ya hani kriterler bu önemli. O yüzden çok çeşitli alanlardan farklı şeyler yaparsak yine öyle İngilizce'de de öyle. Yani ana dilimiz zaten Türkçe. İngilizce eğitimi alan biri Türkçe'ye dönmesi biraz daha belki. Kolay olabilir çalışarak o alanın içinde bulunarak ama sıfırdan hem İngilizceyi öğrenip hem de öğrendiği ikinci bir dilde yani daha geç bir şekilde öğrenmesi zor olabilir. Bunları sorduk. Başka bir sorulara gelelim. Ha değişik yani ile ilgili değil ama başka bir soru. Başka bir bölüm okuyorum demiş ama psikoloji bilimine ilgim var. Hobi olarak ilgilenmek isteyen biri için hangi kaynakları tavsiye edersiniz? Bir kere psikoseyri izle. Evet. <gülüyor> Şaka yapıyorum. Neyse tamam. Yani izleyebilir ama e, bir kere kitapçılarda ve internette özellikle işte bu şu ne diyor, bu ne diyor gibi sitelerde de falan da. E, yani o tarz e, popüler içerik üreten sitelerde de psikolojinin içeriklerinin nasıl olduğunu bir konuşalım. Çok kısaca uzun bir konu ama yani oralardan değil bir kere onu bir şey yapalım isterseniz. Mesela Hı -hı. benim aklıma gelen Türkçe öğrenmek, Türkçe yapmak istiyor bunu. İngilizce okumak istemiyor. Ya da o kadar yeterli değil İngilizcesi. Mesela Bahar Sen bizim okulda okuduğumuz sosyal psikoloji kitabının bir yayın Hı -hı. sanırım hatırlayamıyorum ismini ama aynı isimle yazarlarından bulabilir işte sosyal psikolojisi. Klinik'in klinik'i Türkçe'ye çevirip yayınlamıştı. Ben en çok onları tavsiye ederim. Çünkü bu introduction işte o derse giriş kitaplarıyla çok şey öğrenebilirler. Ee, evet, okay. o kitapların yayınları KAKNÜS yayınları. KAKNÜS. Heh. Muhteşem kitaplar var kitaplar. sponsorluğumuz Hı -hı yatıyor değil mi bu arada tabii? Efendim? Kitabıma düşüyor tabii değil mi? KAKNÜS'ten yayın sponsorluk ücretleri düşüyordur. Evet, şuradan yağıyor para görmediğiniz evet. yerde. Tamam. <gülüyor> böyle böyle kitapları görüp gözünüz korkmasın. Tamamen bizim ders kitaplarımız neyse onlar, birebir onlar. Türkçe çevirmiş halleri halleri mevcut. Birçok farklı alanda da kitapları var. DNR'a girdiğinizde para geçiyorsunuz. <gülüyor> kişisel gelişimi bayağı bilecip sola dönüyorsunuz. Çocuk kitapların orada psikoloji bölümünde, raflarda görürsünüz onları. Renkli, renkli şekilde eğitim, aile, danışma, terapi yöntemleri, sosyal evet. deneysel gidiyor. Her alanda kitapları var. Ben çok tavsiye ederim. Çok basit trik olarak söyleyeyim ben de ipucu olarak. Yani evet gelişim, kişisel gelişim Psikolojiyle alakalı bir alan değil, bir. Bir bilim değil, iki, bir disiplin diyebiliriz maksimum. Bununla ilgili okumak istiyorsanız okuyabilirsiniz. Bu ayrı bir şey. Kendi kendini geliştirmek, kendi kendini tanımak, potansiyeline ulaşmak. Bunlar ayrı şeyler. Ama psikolojiyle uğraşacaksanız, neden diyorum? Çünkü kitapçılarda bunlar aynı raflarda. Yan yana bu kitaplar. Hani nasıl ayıracağım derse. Ben şunu öneririm. Yazarına baktığınızda yazarının eğitimi psikoloji alanındaysa Hani nöroloji vesaire için o da onlar ay ayış olabilir ama hani alanındaysa bir kere bir de o alanda bir eğitimi veya bir, bir doktora sayın az bir şeyi varsa oradan artık itibaren ciddiye almaya başlayabilirsiniz psikoloji kitaplarında. Onu bir söyleyelim. Bu şekilde ayırabilir kitaplar anlamında. İncil İngilizceniz de varsa e, YouTube'da çok güzel veya başka sitelerde de e, açık ders materyalleri var üniversitelerin. Bunları izleyerek de bu hobiye katkı yapabilir. Yani tabii hobi olacak. Sınavlarına gir demiyoruz ama e, zevkle izlesin diyebiliriz bence. Siz ne dersiniz? Başka var mı söyleyeceğiniz bu konuda? Benim e, bir arkadaşın sorusu vardı. Eğitim veren bir kurumda okurken mesleki İngilizce'yi geliştirmek adına terk edebileceğim şeyler. E, benim önerebileceğim en güzel Psycholoji Tüzeyi diye popüler bilime daha yakın bir site vardı. Benim önerebileceğim tek site o. Bilmiyorum var mıdır? Güzel. Evet, Psychology Today popüler içerik üreten site tabii ama psikoloji alanında üretiyor bir. İki de yazarları genelde alandan psikologlar oluyor. İyi, eğer İngilizcesi o konuda yeterliyse Psychology Today'den bakabilir güzel dediğim gibi. Ee, onun dışında da belki hani Türkçe yayın yapan e, akademik makale, işte Türk Psikoloji yazıları, Türk Psikoloji dergisi gibi... Bu makalelere ulaşabilirse belki üniversite internetinden vesaire oradaki Türkçe makaleleri de okuyarak başlayabilir. Çünkü her makalede az çok başta araştırılan konu biraz tanıtılır. Yani birazcık bilgisi olana göre, temeli olana göre yapılır ama gene de biraz tanıtılır. Bu soruyu da almış olalım. Bir de kısaca bir cevap daha vereyim. Bilimfili.com isimli bir site var. Bilimfili. Burada gönüllü çevirmenlik yapan arkadaşlar bilimsel makaleleri, bilimsel sitelerde yayınlanan makaleleri kısaca anlaşabilir şekilde Türkçe'ye çeviriyorlar. Burada da istediğiniz bir sürü bilimsel alandaki gelişmeleri ve makaleleri takip edebilirsiniz. Çok güzel. İmge, Tipeçk'ün yayınlarından veya ne yapılabilir? Oradan verebileceğin örnekler var mı? Hobi olarak takip etmek isteyenlere. Koçgün yayınına Psinosa e, online dergimiz var, onu takip edebilirsiniz ama Türkçe e, e, ve sadece şey gibi değil, akademik e, psikoloji akademik yönüyle ilgili, değil. genel olarak e, yazarlarımızın da yazılarına yer verdiğimiz çok keyifli bir dergi. Onda online olarak Koçgün e, Facebook sayfasımızda zaten her ay yeni sayısı çıktığında duyuruyoruz, takip edebilirler ağır değil yani daha okuması kolay ama eee şeyde biliminde özellikle ilgilenenler için söyleyebiliriz yani hem psikolojiyle ilgili şey yazıları okuyayım Hı -hı. E, hem de beni çok sıkmasın hobi olarak ilgileneyim diyenler için olsaydı kesinlikle öneririm yani. Ama şey de değil temelsiz de değil yani bir bilimsel temeli de var. Ha, tamam. Çünkü, evet o dediğim işte siteler vesaireler oradan giriyor. Hani resimlerle böyle madde madde anlatıp falan filan. Başka sitelerde de ya da Twitter'da, işte Facebook'ta o tarz sayfalar olabilir ama e, emin olamıyorsunuz. Yani neyden aldım bu bilgiyi? Çünkü iki, bir de İngilizce bilmemeyi diyoruz ya mesela İngilizce yapılmış bir araştırma. Ben çok şahit oldum. Ba, daha bazı ciddi sitelerde de oluyor bu. Çevirisini alırken hata yapmış olabiliyor. Ya da kişinin alanı olmuyor çeviriyi yapanın. Yanlış çevirmiş oluyor. O da önemli. Yani o yüzden kaynağı hep ana kaynağa gitmekte. E, şey olabilir, mantıklı olabilir. Şimdi ee, bir soru daha var. Hemen ona gelelim. Hızlı hızlı gidiyoruz. Bir saati de açtık galiba. E, yoruldunuz mu canlı yayın eee Ankor woman'ları? Ama ne yaparsak anlamadım Mehmet. Görmeyi biraz eklersek diyorum. Tamam, tamam. Yaparız o sorun değil. Kalkınışa kalkınıyorsunuz. Ben alıyorum size. Tamam. Şimdi <gülüyor> Atıyorum Ege Üniversitesi'nden mezun oldum ama İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak istiyorum. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim? Şey gibi düşünmüş arkadaş, yani uyumsuz, birbirleriyle uyumsuzluk çıkaracak, iPhone şarjı, şey şarjı gibi tamam. olacak ama... Yani, İstanbul'dayım, evet, pardon, X üniversitesi daha mahoş İstanbul Üniversitesi benim kafamda biraz istisna bir üniversite. Gerçekten kendi öğrencileriyle birlikte çalışmaya olan meyilleri konusunda ama Bahçeşehir mezun olup İstanbul'da klinik master yapan birisi tanıyorum. %100 tamam, öğrencilerini ama. alıyor diyemem ama her, herkese dışarıdan almayı çok isteyen bir üniversiteniz de diyemem ama <gülüyor> birçok üniversite için bu da leçerli. Nasıl Not ortalamasını yüksek tutmak yeterli evet. mi? Hiçbir yerde hiçbir zaman yeterli değil. Tek başına yeterli değil Gerekli ama yeterli değil, öyle evet. değil. Yetmez ama evet. Herkes, çok özür dilerim. Yüksek lisans başvurularının kriterlerine şöyle bir göz gezdirirlerse direkt göreceklerdir. Genelde hepsinde zaten şey var hani atıyorum üç ortalama ve üzeri falan gibi kriterleri var herkesin kendine göre her üniversitenin. O zaten cepte olması gereken bir şey ama tabii ki de üstüne sizi diğerlerinden ayırt edecek bir şeyler koymamız lazım. Evet. Geçiyorum öteki soruya. Var mı Bahar? Söyleyeceğim bir şey. Tamam. Bakalım öteki soru. Psikoloji, İnsan Bilimleri Fakültesini okumakla Fen Edebiyat Fakültesini okumak arasında fark var mıdır? Demiş. Yani ben üniversitenin yapısıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Üniversite değişiyor. Aynen. O tamamen isimlendirmeyle alakalı bir şey. Evet. Yani bir tek şu olabilir. Hani şöyle örnek verelim. Hani hiç isim vermeden söyleyeyim ama bazı üniversiteler var ki Türkiye'de. Şimdi bölüm açmak için e, gereklilikler aslında resmi anlamda bu bölümünü açmak için gereklilikler çok yüksek değil. Akredite edilen bölümlerinki o kriterler daha yüksek. O yüzden işte onu önemsedik. O darda dolayısıyla hani belli sayıdakileri psikoloji mezunu olsun hocalarının diğerleri yan alanlardan birileri de olsun bu bölümü açalım şeklinde açılmış bölümler var. Bunu söyleyeyim. Onlara da işte hocalarının geçmişlerine bakarken yani en başta senin söylediğin oradan anlayabilirler. Ona dikkat etmelerinde fayda var. O yüzden hani böyle edebiyat Fakültesindeki psikoloji kötüdür, fen edebiyattaki iyidir diyemeyiz. Ya da insan bilimleri o üniversite yapısını öyle kurmuştur fakülteleşmesini. O şekilde olmuştur. O olabilir. Ama dediğim gibi yine dikkat etmekte fayda var. Hani hocaların mesela geçmişi sallıyorum beden eğitiminde olmasın. Yani psikolojiden olsun hocalarının en azından. Öyle düşünebilirler. İşte bildiğiniz teknik bir fark var mı peki? Bir yere başvururken işte fen edebiyat psikoloji mezunlarının başvurması... Gerekmeklidir gibi. Yasaya, ben daha, yasaya hatırlamıyorum tek benim hatırladığım ama hatırladığım kadarıyla çok ayrı değildi. Yani 4 yıllık e, psikoloji lisans bölümlerinden mezun olmak kaydıyla gibi vardı. Çok da zannetmiyorum Hı -hı. değişeceğini. Bir tek de bir Hı -hı. şey Hı -hı. lazım. İsmi hani psikoloji dışında bir isim olmasın. Hani davranış Hı -hı. bilimleri falan tipinde bir şeyler olmasın. Ona dikkat edebilirler. O sonradan Hı -hı. yurt dışında da sorun yaratabilir. Başka sorulara gelelim. Ha, demin cevapladık ama hobiyle olan arkadaşa verdiğimiz cevap buraya da geçerlidir ama bölüme yeni başlarken okunmasını ertelediğiniz kitaplar var mı? Mehmet yeni başlayacaksın sen mesela. Bu da, da sana da denerek... kitaptan başımı kaldıramadan bu sene sen doğru olur. Şimdi epey baktıkça insan eee değiştikçe çok birçok şeyin olduğunu fark ediyor. E, bir kere psikolojiye başladığımızda bizi özgür özgür irade kavramı karşımıza çıkıyor. Bunun hakkında çok fazla popüler bilim kitabı var. Şu an okuduğumda, önümde aslında kütüphalan var da, Homma kitabı var. Has, Harari burada bile bahsediyor. Birçok yerde geçiyor. Daniel Dennett'in kitabı var, bilinç açıklanıyor diye. Sonra Bahar, önermiştim. David... Kimdi? Eagleman mıydı? Eagleman. Değil mi? Oydu. Eagleman. Eagleman. Onun kitapları var, başka... Yani... Onun da ben çok etmeye yedim. <gülüyor> Başka aklıma gelen pek fazla bir şey yok yani. <gülüyor> Daha çok popüler bilimde karşımıza çıkıyor. Ee, varsa... taplarda genel olarak e dediğimiz geçerli bence. Yani popüler kültürden biraz uzak durmak lazım. Özellikle yeni öğreniyorsanız. Çünkü iyisi doğrusu karışan kadar. Yani çok basit. Matematik öğreniyorsanız mesela bilmem kimin matematiği diye çok ayrışma olmuyor. Çünkü kendi kendine yanlışlanabiliyor değil mi o aldığınız şey? Yani bir adam kitabında işte 2 2 5'tir falan dediğinde girmeyelim. Onu da kanıtlayanlar var ama sallıyorum şimdi öyle bir şey dediğinde ya bu kitap çok yaramazmış diye biliyorsunuz. Psikolojide işte onu değebilmek için üniversitenin bence mesela mezunlarından sorarak bir üniversiteye iyi midir, kötü mü diye bakacağınız olaylardan ipuçlarından biri de o. Söyleyelim onu. Bilimsel okur yazarlık katmış mı mezununa? Bu çok önemli. Yani bilimsel okur yazarlık ne? birazcık şüpheci olup Hatta yani gelen önüne gelen kaynağa kimin yazdığına göre değil de ne olduğuna göre bakmak. Ama eğer de o kalanla ilgili de bilgisi de yoksa o zaman kimin yazdığına bakarken de dikkatli bakmak. Yani şunu söylüyorum işte sallıyorum Eagleman dedik işte a süper adam onun yazdığı kitap hepsi doğru bu kitabın deyip girmek başka. Ben Eagleman'dan ne alırım deyip girmek başka veya yanlışlarına bakmak kritik bakmak bu önemli. Bir de bir kaynak geldiğinde mesela onu biraz araştırışı dedim ya. çevrilmiş, yanlış çevrilmiş. Orijinaline gitmek. Ya da ne dedim kitapları yazarken adam mesela nöropsikoloji beynine format at diye kitap yazmış. Adamın alanı ne? Yani beyinle ilgili bir alan mı? Format atılabiliyor mu? Psikoloji giriyor sonuçta davranışlar var. Burayla ilgili bir eğitimi var mı? Sallıyorum. Aşkın psikolojisi diye işte eğitim veren biri var gittin diyelim. Farazi atıyorum ama gerçek birine de denk gelebilir. Diyelim ki var gittiniz ve yani o adam psikoloji alanında ne yapmış aşkın psikolojisi ne ilişkiler insan ilişkileri ilişkileri çalışan alan ne sosyal psikoloji mesela mı acaba bir buna bakmak lazım ne alandan hani işte son zamanlarda bu ayuka çıkan sosyoloji mezunu olup işte Instagram'dan psikoloji alanında şey yapan bu oldu bir ara haberlere çıktı fizik bölümü mezunu olup televizyonda psikolog unvanıyla sabah programında Demeç veren olduğu. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani aslında o. Ama bilimsel okuryazarlık olduğu vakit önünüze gelen kaynak veya kitap sizi kandıramıyor. Buna dikkat ederek yani almakta fayda tabii. var. Hani arkadaş Heh. şimdi başlarken demiş ya. Evet. Daha çok hani popüler kitaplardan başlayarak e, tabii bunu Sebebilir. kontrol ederek gitmek önemli. Yani okuduğum kişi kimdir, nedir, necidir diye. Yani öyle saçma kitaplar okumak yerine el, elde tutturuyor kitaplar okumak çok daha önemli. Öyle öyle ilgi sağlanabilir diye düşünüyorum ben, yeni başlarken. Evet. Siz bir şeyler misiniz İmge Bahar? Ya ben yakın zamanda okuyacağım kitapları şöyle seçmeye başladım. İşte TED Talks isimli bilimsel konuşmaların birçok alanda milyonlarca konuşmanın olduğu bir site var. Orada konuşmalarını özellikle be beğendiğim konuşmacıların, kişilerin kendi alanlarını inceliyorum. Ve mutlaka konuşmaları hakkında önceden yazılmış bir kitapları oluyor. Konuşmalar 10-20 dakika arasında sürüyor. Konuşmaya içerini, üzerine kitabını okuyorum. Bunu tavsiye edebilirim. Altyazı Türkçe ve birçok dilde mevcut. Sizinle mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Evet, bir soruyu öne alıyorum. Şarjım bitiyor diye başlamış. Tabii bayağı Şarjım da olmuş. Yap. Bitmiştir de ya. Yani, 10 dakikaya geçmiş yazalı ama. Ee, bu soruyu lütfen cevaplayın demiş. Hukuk daha garanti bir meslek olduğu için kişi ilk başta, henüz çok gençken, hukuk okuyup daha sonra psikolojiye yönelemez mi? Bu psikolojideki başarı yetkiler mi? Tek kelime bir cevap vereyim size paslayayım. Yani hukuk mezunu olan biri psikolojiye yine liseden mezun olmuş biri gibi sıfırdan başlayacaktır aslında. Çok büyük bir fark yoktur. Ne olabilir? Belki suçlu psikolojisi gibi bir ders almışsa yani insani tarafı kuvvetli dersler aldıysa daha uyumlu olacaktır. Yani fizik mezunu olun birinin ya da işte matematik mezunu olan birinin psikolojiye sıfırdan başlaması gibi olmayacaktır tabii ama ee, yani hukuk mezunu biri de sonradan Psikoloji okumak isterse yine lisanstan sıfırdan başlayabilir bence siz ne dersiniz? Ya ben arkadaşımın dediğine takıldım hemen şey yapacağım <gülüyor> ee, hem burada tercih muhabbeti varken evet. hukuk öğrencisi demişti de, e, şimdi TM3'te tek iki tane adamaklı bölüm var diyebiliriz bir hukuk psikoloji <gülüyor> ya hukuk <gülüyor> daha iyi olur tabii. Diyeyim diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak, i̇zleyen izleyen sayısı de, düşüyor de. ha, vallahi görüyorum şu an canlı Tutuladık, ben, ben hemen kurtarırım onları. Ee, ya hukuklar garanti demişti de, yani bunda da psikolojide bahsettiğimiz şeyler var. Ya yine onda çalışmak zorundayız, yine birilerini elemek zorundayız. Ee, benim takıldığım tek nokta buydu ki sonrasında dedikleri psikoloji her türlü yenilebilir. İşte 26 yaşında psikolojiye başla diye burada nasihatler veriyoruz falan diyorsun. Değil mi? Bunlar şeye getirebilir bizi, izleyen getirebilir. Onun haricinde yani benim pek diyeceğim bir şey yok. Benim takılı nokta oydu. Ben de şunu demek istiyorum, sonrasından psikolojiye yöneleceğinizi biliyorsanız 4 senenizi istemediğiniz bir alanda geçirmenize gerek yok. Bir de hukuk daha garanti diye, hukuk okuyup psikolojiye yönelecekseniz hukukun, hukukun garantili olmasının size faydası yok. Yani hukuk üzerine çalışmayacaksınız. Çok fazla var. işte böyle şu an puanım tutmuyor. Sosyoloji, PDR okuyayım. Sonradan psikoloji iletsem olur mu? Yani olur. Ama o geçen 4 senenize olan olur. Ben önermem o yüzden. Ben örnek örneğini vereyim size. Şu anda bizim Başkent Üniversitesi'nin psikoloji bölümünde araştırma görevlimiz Gazi Üniversitesi hukuk mezunu. Üzerine otopisikoloji lisans eğitimini bitirmiş. Şu anda otopisikoloji klinik psikoloji alanında yüksek lisansını yapıyor ve şu an araştırma görevlimi yani e, oluyor arkadaşlar hani belki beklerdik ki hani ne bileyim adli psikolojiyle falan ilgilenir belki hayır gayet şu an klinik psikoloji alanında yüksek, yapıyor yüksek lisansını hani e, tabii onunla bile bir sormak lazım hani pişman bu eğitimden falan ama hani Zannetmiyorum çünkü onu da mutlaka bir hani ona getirisi olduğunu düşünüyorum alanda. Ama şöyle bir şey var. Eğer meslek hayatınızda gerçekten psikoloji alanında geçireceğinize eminseniz hani evet, dört senenizi hukuk bölümüne vermeyebilirsiniz. Ama ben psikolojiyle hayır ayrıca ilgilenmek istiyorum derseniz yani her yaştan, her zaman girebilirsiniz. Oluyor yani. Örneği var. Evet. Hızlanıyorum biraz daha. Bir buçuk saati geçtik. Ee, bu 10-12 kişi falan hiç bırakmadan izliyor. Çok teşekkür ediyorum ona. Mehmet'ten sonra 17'den bir 14'e indik. Bir 3 kişi hatta 4 kişi kaybettik. O 4 kişiyi tekrar bir şekilde getirelim. Paylaşın bir şey yapın arkadaşlar. Şimdi sorulara Değil geliyorum. Çok güzel. <gülüyor> çok güzel gelin. Şimdi e, şu soruyu konuştuk zaten. E, psikoloji eğitimi almayan hocaların psikoloji dersine girmesi hakkında dediğim gibi konuştuk. Uzak durulabilir. Eğer öyle olduğunu biliyorsanız sitesinde gördüyseniz. Ee, psikolojiye daha çok mesela biz hep biyolojik düşündük. Biyolojiyle yaklaşan değil de zihinsel olarak ilgilenen alt dalı. Ee, bilişsel psikoloji olabilen, zihinle çok ilgiliysen. Ama diğer bütün alanlarda zaten, biyolojik olanda zaten zihinsel ilgileniyor. Yoksa biz nörolog değiliz yani sinir bilimci tamamen biyolog, biyoloji tarafında değiliz. Ee, ikisinin yaklaştığı köprü olan alanlar var. işte biyopsikoloji gibi, nöropsikoloji gibi evet yani bilişsel nöropsikoloji gibi özellikle ama diğer alanlarda işte bilişsel psikoloji ve diğerleri de klinik mesela daha çok zihinsel olarak ilgileniyor ona gelebiliriz ekşiden okuduğumda 9 Eylül üniversitesi psikoloji gözümü korkutmuştu Tınaztepe Tepe yüzünden teşekkür ederim, yorumunuz için beni cesaretlendirdiniz diyor bak Mehmet'in bir şeyi Mehmet okul değiştirdin mi sen? 9 Eylül'de kalmayıp başka üniversiteye geçtin mi? Yok hayır ben bu sene hazırlıklardım. İşte bu sene geçeceğim. <gülüyor> tamam diye. o zaman o soruyu almıyorum. Tahir Özakkaş'ın kitapları başlangıç için okumakta faydalı olur ben mu? Okumadım, de Bilmiyorum siz duyduysanız bir konusun var. Tahir Özakkaş hocamız galiba bütüncül psikolojiyle ilgileniyordu. Ben biraz denemiştim ama ağır kaçabilir. Biraz daha 3. sınıftan sonra falan bakmakta fayda var derim. Anlıyorsanız tabii devam edin ama ağır kaçabilir. Soğutmasın sizi psikoloji. Yani zor gözükmesin. Ee, bildiğim kadarıyla psikologların meslek yasası yok. Bu konuda yakın zamanda gelişme bekliyor musunuz? Biz de sizin gibi yani haberleri takip ederek bakıyoruz ama şu anda özel bir şey yok. Bir ara mecliste bunun gündeme gelmesi söz konusu da ama ülke gündemimiz yoğun olduğu için hani oraya gelene kadar biraz yoğun. Belki biraz gündem normalleşirse ve mecliste o gelebilirse bir, iki milletvekilinin bu konuda hani çalıştığını, götürmeye çalıştığını biliyoruz ama yakın zamanda, yakın vadede bir şey yok diye biliyorum. Belki bilmiyorum daha çok alanda insanlarla iç Var mı bir bilgi Şöyle, Türk Psikologlar Derneği bu konuda zaten yıllardır çalışıyorlar. Şu anda da hala yani aktif olarak uğraşıyorlar. Aslında meclisten görüştükleri kişiler vardı gerçekten ama dediğin gibi gündemin ...değişmesiyle birlikte şu an ikinci, üçüncü plana düştü diyebiliriz. Yani bununla ilgili bizim de mesela öğrenci topluluğu olarak meslek yasasıyla alakalı vesaire platformumuz var. Ama şu anda maalesef aktif şekilde bir hani şu tarihte bekliyoruz dediğimiz bir şey yok. Ama Türk Psikologlar Derneği hala bu konuda çalışma yapıyorlar. Çünkü meslek odamız da yok, meslek yasamız da yok hala. Yani yapacak pek pek iş var gibi gözüküyor. Evet. Yani bu tabi mesleği seçenler için diyorlar ya hani ıı, işsiz kalma vesaire. İşte bu regülasyonsuzluk işte göz korkutan şeylerden biri. Burada da yalan yok. Yani neyse onu söylüyoruz. Ee, söyleyelim. E, psikolojiye faydası olacak ve geçen senelere değecek bölümler. Bak Bahar şeyi arttırmış, görmüş ve arttırmış. Yani yok diyor psikoloji okumayayım, garanti bir şeyim olsun, bir aç kalmayayım diyor herhalde öyle bir bölüm ver ki yani hem aç kalmayayım bir garantileyim. Sen ondan sonra garantiledikten sonra psikoloji geçerken yararı olacak bölüm diyor. Ne dersiniz? Valla benim için geçen senelere değecek bölüm 4 senenin sonunda ulan okuduk da neyi okuduk be diyeceğin her bölüm geçen seneye değmiştir benim için. Psikolojiye faydası olacak. İlgileniyorsanız sosyoloji olabilir. ilgileniyorsanız felsefe tarih. Yani o de ama faydası. yani sorununa çözüm bulmuyor adamın. Yani onlarda da işsiz kalma imkanı yüksek. Geçen senelere değecekten kastı ne? Ne güzel bir üniversite hayatı yaşadın mı? Yoksa ne güzel mezun olur olmaz iş buldun mu? Evet. Ne kastettiğine bağlı. Bir daha o soruyu açabilirse arkadaş iyi olabilir. Psikolojik Aa. faydası olacak nasıl bir fayda istiyorsun <gülüyor> <gülüyor> size ne lazım? Bunu evet arkadaşlar psikologlar biraz da böyledir. Yani soruya soruyla cevap vererek. Onu da söyleyelim. Ee, öncelikle yayınınız için çok teşekkürler. Son sorulardan biri bu. Öncelikle yayınınız için çok teşekkürler. Ekşiden geliyorum demiş. Hoş geldin. Hoş ee, psikoloji çalışmaya şimdiden başlamış. Ee, bölüm dışı derslerde seçilebiliyor mu? Seçmeli dersler. Yani aslında bölüm dışı aldığınız dersler... ...üniversitenin tanımı gereği... ...sizi her alanda da yetiştirecek şeyler... Ee, daha çok geliştirir. Yani diyor ki daha mı çoktu? Bence daha çok geliştirir. Eğer e, ilginiz olan başka alanlardan da alırsanız, hatta yakın alanlardan da alırsanız olur. <gülüyor> kendi alanınızdan alacağınız dersleri zaten bölümünüz iyiyse, işte o kriterleri vesaire baştan söyledik, onlar varsa zaten size e, zorla, zorunlu ders olarak onları verecektir kendi alanında. Ben burada aklıma gelen ne dersiniz? Benim çok bir şey gelmedi aklıma başka. Ne diyorsun? bir minik bahsedeyim. Benim bakış açımda. Ben okulumu bir sene uzattım tamamen. Keyfi olarak bölüm dışından da olabilecek her alanda olmasa da birçok alanda ders aldım. Viola olsun. İşte iki dönem viola çalmayı öğrendim. jazz tarihi dersi aldım. En son gittim astronomi dersi aldım fizik departmanından ve şu ana kadar aldığım en güzel dersi. Almanca aldım 3-4 dönem. Sonra gittim Rusça aldım. Benim için çok güzeldi çünkü ben hazırlıkta okumadığım için psikoloji bölümünde dört sene beş sene boyunca aynı 80 kişilik gruba, gruba maruz kalmayı istemedim birazcık etraftan insanlar tanıyın çevre tanıyayım istedim buna çok faydası oldu. Değişiklikle yaşadığım çok farklı alanlardan bakış açısı edindim. Ama bir hocamız da mesela bunu şey olarak görüyordu. İşte gidiyorlar dil dersi alıyorlar, zırh sür dersler alıyorlar. Ortalamaları yükseliyor. Sırf bölümden seçmeli alan öğrencilere haksızlık oluyor. Onların işte ortalaması düşük kalırken onlarınki yükseliyor diye bakanlar da vardı. Ben kendi adıma buna katılmıyorum. Zamanınız, imkanınız buna müsaitse bence alabildiğiniz bir sürü dersi alın. En kötü ihtimalle insan tanırsınız diyorum. Bir de başvurduğun yerinde hani eğer mesela yüksek lisansa da başvuruyorsan sonuçta not dökümlerinde o transkriptinde nereden al yani Hı -hı. bu notu bu ortalamayı hangi derslerle yaptığı belli görebilir oradan Hı -hı. da yani. Hani alan dersiniyle Hı -hı. alıp da düşük Çalacağız. vardır gibi öteki öyle karşılaştırabilir evet. Siz Hı -hı. ne dersiniz? Ben de katılıyorum çünkü şu ana kadar bölüm dışa aldığım seçme derslerden hiç böyle keşke almasaydım falan dediğim olmadı. Aksine zaten bölümümüz psikoloji olduğu için bizim bölümün hocalarımızın da yaklaşımı böyle açıkçası o konuda çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Yani ne kadar farklı alanla ilgilenirsen hayatın içinde yani dedi hani ya, astronomi mesela aklına gelmeyebilir psikoloji okuyan biri için ama hani o kadar zenginleşirsin bakış açısını bize hep verdiler ben de öyle düşünüyorum. O yüzden olabildiğince de hani dönem o ders yoğunluğum çok değilse alıyorum yani bölüm dışı derslerden öneririm ben de. Ee, İmge sana, sana yöneltilen bir soru var. Onu da alayım. Bir sonra da bitireceğiz zaten. Bayağı uzattık. Ee, hı hı. Ama yani bir 10-12 kişi sonuna kadar dinliyor. Çok sağ olsunlar. En sonunda onlara tüyolar vereceğiz şimdi. Onu da müjdesini vereyim yani. Şimdi e, galiba Başkan Üniversitesi'nde okuyordum. Evet. 9 hı hı. Eylül yazmalı burayı mı yazmalı? Şimdi Mehmet'le ikiniz arasında kavga çıkarmak istemiyorum. Oraya geçelim. Hı hı. Ama şunu evet. demiş, ona bir cevap verin. Klinik psikolog olmak istiyormuş. Yani o tamam. anlamda hangisini yazsın? Bir de evet. şehirden vesaire bağımsız olarak istiyor. Yani biri işte İzmir, bir Ankara sanırım. Onları bir. Ama olmaz, yani şehiri katarsak ben kazanırım. Evet, Şimdi, sen kazanırsın. Işte, ona bir şey söyleyemem. Yani işte ondan bağımsız. <gülüyor> e... İzmir'deyim, Ankara'da okuyorum. Lütfen, en çok bana soracak. <gülüyor> <gülüyor> Saksı değilim ben, güzel. Şimdi o zaman inge sana dönelim. Bir şeyi soruyor, klinik olarak onu söyleyeceğim. Bir de. Ee, e, özel üniversitede okumak ekstradan ne kadar masraf çıkarır diyor. Yani net bir rakam normal değil ama... eğitim ücretinin dışında soruyor galiba. Heh, herhalde onu söylüyor. Ee, yani nasıl yapıyorum ki masraf çok fazla yani gelmiyor şu an aklıma. Yani özel üniversite olmasının getirdiği bir masraf gelmiyor çünkü e, nasıl desem ben de mesela %50 burslu e, okuyorum ve normal verdiğim okula eğitim ücretim dışında dönemlik masrafım kitaplarım oluyor açıkçası. Onu da hani artık insanlar şey online versiyonlarını vesaire bulup da o şekilde de kullanabiliyorlar. Ben de efendim hani masrafsız şekilde belki öyle halledilebilir. Normal kitap masraflarım var. Onun haricinde ulaşıma bir masraf vermiyorum. Okulun imkanları o anlamda iyi onu soruyorsan. işte servisleri vesaire şatılları var. Sürekli onları kullanabilirsin. Ekstradan bir masrafı yok, hani şu olabilir, o kampüs içindeki harcamaların olabilir ama o da çoğu üniversite aşağı yukarı benziyor. Hani şunu söyleyebilirim, mesela Devlet üniversitesinde ortaya daha az günlük harcaman olabilir, o doğruya doğru ona şey bir şey olarak, diyemem. Yani, yani çok evet, yemek, yemek falan. Vesaire, yani oturduğum yerde ne kadar para ödüyorsun dersen evet, bizim okulda birazcık daha fazla olabilir belki ama çok çok uçuk değil kesinlikle, onu söyleyebilirim diğer üniversitelerle karşılaştırınca. E ee, onun masraf... ne dersin? Klinik olarak düşünün. Ben demiştim ya hani akademik kadroyu araştırıp bölümümü seçmiştim diye. Ee, ben benim baktığım dönemde bizim bölüm başkanımız Nesrin İstişahindir. Araştırabilirsin istiyorsan. Ee, klinik anlamında çok çok değerli bir hocamız ve zaten onu gördükten sonra da hani gerçekten bu insandan ders almak istiyorum diyerek hani e, girmiştim ki onun dışında da klinik anlamında diğer hocalarımız da var. Yani klinik anlamında güçlü bir psikoloji bölümü diyebilirim aslında. Eğer düşünüyorsan e, kesinlikle faydalanırsın. E, bunun haricinde e, lablarımız var. Lablardan faydalanabilirsin yine istiyorsan ki e, çoğu bölümde maalesef aktif olmuyor lablar. Böyle bir şey olduğunu biliyorum ama bunun bizim var, bölümde Lab derken. faydalanabiliyorsun e, laboratuvarlardan böyle yani ben ben de klinik yüksek lisansı düşünen biriyim mesela kafamda olan bir şey son dönemde ve iyi bir ATP oluşturduğumu düşünüyorum bizim bölümde. Düşünülebilir. Evet. Şimdi bir soru daha var. Çok kısa geçelim bunu. Ee, bu yıl özel üniversitelerde yarı burs bu şekilde, yarı burslu şekilde psikoloji tutuyor ama Hacettepe İstanbul Felsefe de gidebiliyor herhalde direkt tutuyor. İşte bu iki üniversiteden birine diyor felsefe yaz yatay geçişte ikinci sınıfta aynı üniversitede şeyle <gülüyor> psikolojiye geç diyor. Ee, çok büyük bir risk mi lütfen cevap verin. Yani yatay geçişlerde önemli olan o kontenjanın açılması bir iki de galiba sizin notunuz değil mi? Doğru mu biliyorum? Ee, aynı. O zaman abi. yani o zaman o sana kalmış. Yani evet, felsefede... de. Çırma. İyi bir not yapabilecek misin mesela? Yani amacın psikoloji ise. Yani istemediğiniz bir bölüme psikoloji amacıyla girdikten sonra kendinizden ne kadar çok yüksek bir ortalama bekleyebilirsiniz? Bu biraz soru işareti. O yüzden bence en büyük risk o. Hani evet. girip gerçekleştiremediğiniz bir önde hangi motivasyonla o yüksek ortalama yapabilirsiniz? Bunu düşünmek lazım. Şu yani ben şu daha az bir risk. X üniversitesinin psikoloji bölümüne başlayıp ikinci senenizde başka bir okulun, devlet üniversitesinin psikoloji bölümüne yatağı geçiş yapmayı düşünseniz, en azından en kötü ihtimalle deçemeseniz bile psikoloji okuyacaksınız. Ben olsam öyle yapardım. Evet, bu psikolojiye faydası olacak bölüm sorusuna ek demiştik ki hani açıklarsan diye onu sormuş. Yani aldığım psikoloji eğitimini diğer bilimlerle daha kolay ilişkilendirmek açısından demek istemiş. Yani açıktan veya ikinci üniversite okuyacak olarak hangi bölümü okumak? Ha Yani önce bir şey okuyup garantileyim dememiş. Biz yanlış anladık. Evet, önce psikoloji okuyup üstüne. Benim amacım psikoloji okurken insanı anlamakta her şekilde ele alabilmekti. Psikoloji iç biyoloji daha doğrusu psikoloji düşünsel biyoloji daha fiziksel kısmını ele alır diye ben biyoloji okumak istedim özellikle. Bu sizin tamamen alakanız, ilginizle ilgili. Psikolojiyle felsefeyi de siz çok rahatlıkla ve çok güzel birleştirebilirsiniz. İlgi alanınıza göre değişir bence. Buna kesin bir cevap veremem ben. Kesinlikle ilgili alanınıza çok alakalı benim birçok arkadaşım var. Yandal da yapan, aynı açık sanat da başlayan. Yani sanat tarihini çağıran da var ki bunun da katkısı olmayacak diyemeyiz. Sosyoloji, kimlikle her şeyle alakalı yani. Biyoloji yapan var, aynı dediğin gibi. O yüzden e, sen insana ne yönüyle incelemek istiyorsan e, git ve o bölümü seç yani. Onda, ondan da bilgi al, denginleşirsin. Yani her, şeyden, her şeyden Ben olsaydım, e, psikoloji aldıktan sonra bir de teknolojiyle ilgili bir şey yapardım. Çünkü gümbür gümbür hmm. teknolojiler geliyor ve şey yok. Hani sanal gerçeklik diye bir şey var gelecek, artırılmış gerçeklik var. Yani görünenin üzerine mesela işte Pokemon, Pokemon Go gibi oyunlarda örnek verelim. Yapay zeka var ee, ve bunlarla insanın hep etkileşimi olacak. Çünkü bu makinaları insanlar kullanacak. Bunlar bize ne yapacak? Yani bunlar insan psikolojisini nasıl değiştirecek? Bu alanda çalışmayı isterdim. O yüzden ikinci alanı belki bir yazılım mühendisliği falan. Hani iş garantisi istiyorsa zaten bir insan bu, bu dönemde, onu da diyelim. Belki şey vardır. Psikolojiyi böyle iş için isteyenler vardır seçmeyecek olanlar vardır. Onlar için yönlendirelim. Kesinlikle ve kesinlikle uluslararası her şekilde çalışabilecekleri yazılım alanıdır. Yazılım dillerinden birine hani İngilizce öğrenir gibi bir emek sarf ederlerse eğer popüler de bir dilse, kullanılan bir dilse hiçbir yerde işsiz kalmazlar. Çok da iyi olur. En son bitiriyoruz artık. Çok teşekkür ederim size. Hepiniz geldiğiniz için bayağı iki saatinizi harcadınız. Bir soru gelmiş. Çok hoşuma gitti. onla bitirelim istedim. Sorulması gerektiğini düşündüğünüz ama sorulmamış e, sorular için cevaplar ya da hani taktikler. Hani bu sorulmadı ama şöyle bir taktik. Hani dedim ya bekleyenler buna e, ödül olarak gibi. Ne dersiniz bu konuda? Anneniz babanız sen deli doktorumu mu olacaksın dediğinde deli doktoru olmadığınızı, doktor mu da olmadığınızı, gelenlerin deli de olmadığının altını çizim illa bir psikoloğa yönlendirin derim ben. Güzel. Son mesajlardan biri iyi. Güzel. Evet. Sizler ne dersiniz? İmgeciğim buyur. Ya ben şunu söyleyeyim. Ee, ben çok küçük yaştan itibaren gerçekten isteyerek bölümde dediğim için inanılmaz keyif olarak gerçekten e, iki seneyi geçirdim ve şu an hatta bittiği için izliyorum. Eğer e, yani o mu şu mu diye arasın, arın, arada kalıyorsanız hani gerçekten ne istediğiniz odaklanın ve emin olduğunuz artık psikoloji bölümünü istediğinize hani e, bir yerden sonra önceliğinize koymamız gerektiğini hemen Birçok faktör var ama benim yapmak istediğim iş ya da çalışmak istediğim, keşfetmek istediğim alan bu diyorsanız kesinlikle e, bunun peşinden gidin derim. Ve psikoloji bölümüne geldiğinizde otomatikman e, Türk Psikoloji Öğrencileri, çalışma grubunun da üyesi olmuş oluyorsunuz. Yani öğrencilik hayatınız boyunca size e, pek çok anlamda destekleyecek bir... Öğrenci topluluğu olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Çok güzel işler yapıyoruz. Aktif olun, öğrencilik hayatınızı bol bol geçirin. Evet, yani Tipoçk'ü bahsetmemizin sebeplerinden biri de bir etmen belki seçimde. Hani sen hocaya bir hoca seni oradan ders almak istiyorum deyip bölümü okulu seçtiren. Bu da öyle olabilir bazıları için. Hani meslek yasası yok, oda yok vesaire ama hani öğrencilerin gerçekten... Evet, bir araya geldiği, işte kongre kongre yapıyor, yapılıyor mesela. Ulusal Psikoloji Hı. Öğrencileri Kongresi var. Bunlar yapılıyor. Değişim programı var. Mesela psikoloji okurken bir başka bölümü merak ediyorsanız değişim yapabilirsiniz. Ben de Bahar'da yaptık. Başka, ee, mesela üniversitede, başka üniversitede, üniversitede, üniversitede bir hafta okuduk. Kimin de bir gün oluyor. Aynı şehir içindeyse bir gün. Ama başka şehirdeyse falan daha da uzun. Bir hafta kadar, iki üç gün kadar yapabiliyorsunuz. Ee, EFSA var. Yani Avrupa psikoloji öğrencileri bildiği diyelim kısaca ona. Sen onun dış temsilcisisin. Hmm. Bak oradan sana sorular gelebilir. İmge'ye ulaşır. Hmm. Yani okurken işte staj yapacağım. Erasmus yapacağım. Ya da EFSA'nın kongreleri var. Yurt dışında yapılan etkinlikleri var. Onlara gideceğim. Bunlara da hep, hep TÜPÖS size yardımcı oluyor. Staj için bir platformu var mesela staj aramada. Daha önce yapan staj yapan oraya yazıyor. İş için belki yine vardır. Liselerle ilgili o linki verdik. Yani bu da var. En azından o anlamda çok şey değiliz. Yani başıboş değil, sahipsiz değiliz. Bir, bir arada olabileceğimiz bir şey var. Ee, çok da o konuda açık var. Yani mesela yeni bir, giren birinci sınıf biri bile Tipeçk'ün yönetim kurulunda olabiliyor. Hiç oralarda öyle evet. bir üst alt şeylikleri yok. Onu biliyorum. Evet. Ee, ben de son olarak bitirirken şeyi söyleyeyim. Ee, İzleyen arkadaşlarımızın daha fazla sorusu varsa bu videonun yani bu video offline olarak yayınlandı altına yorum olarak yazsınlar. Belki çok birikirse ikinci bir yayın yaparız orada cevaplarız. Ya da az kalırsa da bu yayındaki arkadaşlara veya ben geri göreb görürsek gördüğümüz yazabildiğimiz kadarıyla cevap yazmaya çalışırız. E, böyle devam edelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim izleyicilerime söyleyeyim. Size de geldiğiniz için e, destek verdiğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür Görüşmek üzere diyoruz o zaman. Canlı yayınımızı burada bitiriyoruz. Hoşçakalın.